Fizilalil Kur'an tefsiri, yazan, Seyyid Kutup, Bakara Suresi, 2. Bölüm. Ayetteki, istisna, ifadesi, iblisin meleklerden olmasını kanıtlamaz, onun onlarla bir arada yaşaması bu istisnayı mümkün kılar, mesela, falanca oğulları geldi, Ahmet hariç, cümlesinde Ahmet'in söz konusu, falanca oğulları, neden değil de onların sadece bir yakını olmasının mümkün oluşu gibi, Kur'an'ın belirttiğine göre iblis, sinlerdendir, Allah cinleri, koyu ateşin dumanından yaratmıştır, Rahman suresi, 15, bu açıklama, şeytanın meleklerden olmadığının kesin bir delilidir. İşte şimdi gözlerimizin önünde hiç bitmeyecek bir savaş alanı beliriyor. İblis tarafından temsil etilen kötülük tineti ile Allah'ın yeryüzündeki halifesi arasındaki savaş, alanı insan vicdanı olan sürekli bir savaş, insanın iradesine sarılması, Rabbine vermiş olduğu söze bağlı kalması oranında iyiliğin galip geleceği, buna karşılık ihtiraslarına boyun eğerek Rabbinden uzak düşmesi oranında kötülüğün üstünlük kazanması, kazanacağı savaş, ayetleri okumaya devam ediyoruz. 35 dedik ki, ey Adem, sen ve eşin cennete yerleşiniz, oranın yiyeceklerinden istediğinizi bol bol yiyiniz, fakat şu ağaca yanaşmayınız, yoksa zalimlerden olursunuz onlara bütün cennet nimetleri serbest bırakıldı, yalnız bir ağaç hariç, tek bir ağaç, bu ağaç belki de insanın yeryüzündeki hayatında mutlaka yer alacak olan, yasak kavramını sembolize eder, çünkü yasak kavramı olmaksızın irade ortaya çıkmaz, irade sahibi insanla, güdülen hayvan birbirinden ayırt edilemez, insanın ahdine bağlı kalıp kalmadığı, kendisine koşulan şartlara uyup uymadığı deneyden geçirilmez, Demek ki, irade, yol ayrımı noktasıdır ve iradesiz bir teslimiyetle verilen emirlere uyanlar, dışarıdan insan kılığında görünseler de aslında hayvanlar aleminin birer parçasıdırlar. 36. A fakat şeytan onların ayaklarını oradan kaydırarak, kendilerini içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı, biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak oradan aşağı inin, yeryüzü belirli bir süreye kadar size barınak ve geçim yeri olacaktır. Buradaki, ayaklarını kaydırdı, deyimi dile getirdiği eylemi gözlerimizin önünde tablolaştıran ne kadar canlı bir ifade, insan bu ifadeyi okurken, Hazreti Adem ile eşinin cennetten şeytan tarafından sürüklenerek çıkarıldığını, ayaklarının itilerek boşluğa düşürüldüklerini görür gibi oluyor. İşte o anda imtihan sonuçlandı, Hazreti Adem verdiği sözü unutarak uğradığı kışkırtma karşısında zayıf düştü, böylece de Yüce Allah'ın sözü gerçekleşmiş ve takdiri meydana çıkmış oldu. 36. B. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak oradan aşağı inin, yeryüzü belirli bir süreye kadar size barınak ve geçim yeri olacaktır. Yüce Allah'ın bu buyruğu, belirlenmiş bir alan içerisinde şeytan ile insan arasında kıyamete kadar sürecek olan savaşın başlangıcını ilan etmektedir. Hazreti Adem ruhuna yerleştirilen fıtrat sayesinde hatasını anladı ve yuvarlandığı yerden doğruldu. Her başvurma ve sığınma anında sürekli olarak imdadına yetişecek olan Allah'ın rahmeti, kendisine yetişerek elinden tuttu. 37 derken Adem, Rabbinden bir takım kelimeler belleyerek aldı da Rabbi onu affetti, hiç şüphesiz o, tevbelerin kabul edicisidir ve merhametlidir. Ardından, Yüce Allah'ın Hazreti Adem ve onun soyundan gelenlerle yaptığı sözleşme, insanın yeryüzünde Allah'ın temsilcisi olacağına ve bunu kıyamete kadar bozmayacağına dair yapılan sözleşmeye geliyor sıra. 38 Dedik ki, hepiniz oradan aşağı inin, tarafımdan size bir yol gösterici geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlar için korku yoktur ve onlar artık hiç üzülmezler. 39 Kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlar ise orada ebedi olarak kalıcı olmak üzere cehennemliktirler. Böylece bu köklü ve sürekli savaş, kendi alanına intikal etti ve ok yaydan çıktı, artık bir an bile ne duracak ve ne de yavaşlayacak bir savaş, ayrıca insanoğlu, soyunun başlangıç sabahının bu alacak karanlığında, eğer bu savaşı kazanmak istiyorsa nasıl kazanacağını ve eğer yenik düşmeyi seçerse nasıl yenik düşeceğini de öğrenmiş oldu. Şimdi bu kıssanın, yani insanlığın ilk kıssasının tekrar baş tarafına dönmemiz gerekiyor. Yüce Allah meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğine göre demek ki, Hazreti Adem daha ilk andan itibaren bu yeryüzü için, burada yaşamak üzere yaratılmıştı, o halde söz konusu yasak ağaç neredeydi, Hazreti Adem'in bu imtihan edilme olayı nerede meydana geldi, Hazreti Adem zaten ilk andan itibaren bu yeryüzünde yaşamak üzere yaratıldığına göre buraya nereden indirildi? Anladığım kadarıyla bu tecrübe, söz konusu yeryüzü halifesi için bir eğitim ve hazırlık yapısında saklı duran potansiyel güçler için bir uyarma metodudur. Yine bu, kışkırtmalara kapılma, bunların akıbetini tatma, sonra pişmanlık duyma, düşmanı tanıma ve arkasından güvenli bir limana sığınma talimidir. Yasak ağaç kıssası, şeytanın körüklediği bundan tatma vesvesesi, verilmiş sözü unutarak günah işlemek, geçici bir sarhoşluktan sonra ayılarak pişman olmak ve Allah'tan af dilemek, bütün bunlar insanoğlunun sık sık tekrarlanacak sürekli deney ve imtihan zincirinin halkalarıdır. Yüce Allah'ın, rahmeti bu yeni varlığın, ileride sık sık karşılaşacağı benzer olaylar karşısında böyle bir tecrübe ile donanmış, içine atılacağı yorucu savaşa hazırlanmış, bu savaşın karakteri ve akıbeti hakkında uygulamalı bir şekilde ders almış ve uyarılmış olarak halifelik misyonunun karargahına, görev yerine inmesini gerekli görmüştür. Şimdi tekrar geriye dönelim. Bu olay nerede olmuştu? Hazreti Adem ile eşinin bir süre yaşadıkları cennet neresiydi? Melekler kimlerdi? İblis kimdi? Yüce Allah onlar ile nasıl konuştu? Onlar Allah'a nasıl cevap verdiler? Bu ve bunun gibi daha başka Kur'an ayetlerinde, insanların merak ettiği, ancak bilip bilmemelerinin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağı ve bilmelerinin de imkansız olduğu sırları, gayb, Allah kendi katında tutmakta, insanların da bu tür sorularla uğraşmasını istememektedir. Bu yüzden Allah yeryüzünde çeşitli bilgiler ve bilgi edinme yetenekleri ile donattığı insanı, gizli sırları, gayb, öğrenebileceği yeteneklerinde, mahrum bırakmış ona bu gücü vermemiştir. Yüce Allah, bilmesinde kendisi için faydalar olan tabiat kanunlarının iç yüzünü insanın bilgisine açarken, kendisine yararı olmayan gayb sırlarının bilgisini de ona kapalı tuttu. Mesela insan, evrenin sırları ile ilgili olarak önüne açılan azımsanmayacak orandaki bilgi birikimine rağmen yaşadığı anın ötesinden hala kesinlikle habersizdir. Başka bir deyimle eli altı hayatındaki bilgi edinme araçlarının hiçbiri ile bir saniye sonra başına neler geleceğini bilememektedir. Acaba şu anda ciğerlerinden dışarıya verdiği nefes tekrar geri dönecek mi, yoksa onun son nefesi mi olacak? İşte bu, bilgisi insana kapalı tutulan gaybi olayların bir örneğidir. Çünkü bu mesele hakkında bilgilenmek halifeliğin gerekleri arasında değildir. Tersine bu sorunun cevabının bilinebilmesi insanın yolu bir engel oluşturabilirdi, bilgisi insana kapalı tutulan ve gayb aleminin karanlık dehlizlerinde saklı kalan bunun gibi daha nice sırlar var ki, bunları Yüce Allah'tan başka hiç kimse bilemez, bundan dolayı insan aklının bu tür meselelere dalması doğru değildir, çünkü. İnsan, bu tür meselelerin özüne vakıf olacak bir bilgi edinme aracına sahip değildir, bu uğurda harcanacak bütün çabalar boş, anlamsız, verimsiz ve yararsız kalmaya mahkumdur. Ayrıca söz konusu gayb aleminin bilgisi insan aklına kapalı tutulduğuna göre bu düğümü çözmenin yolu bilgiçlik taslayarak gayb alemini inkar etmek değildir. Çünkü bir şeyi inkar etmek için de o şeyi bilmek gerekir. Oysa bu alanın bilgisi aklın temel yapısı ile bağdaşmaz. Onun bilgi edinme araçlarının kapasitesi dışında kalır. Üstelik bu bilgi türü insanın sözünü ettiğimiz görevini yerine getirmesi için vazgeçilmez bir ihtiyaç da değildir. Gerçi saplantılara ve hurafelere teslim olmak son derece zararlı ve tehlikelidir ama bundan daha zararlı ve tehlikeli olanı, sırf onu kavrayamıyoruz diye bilinmeyeni inkar etmek, yok saymak, gayb aleminin varlığını reddetmektir. Böyle bir tutum, sırf duyu organlarının somut algıları içinde yaşayan, bu algıların surlarını aşarak varlığın engin genişliğine açılamayan hayvanlık alemine geri dönmek olur. O halde bu ayetlerde karşımıza çıkan bilinmezleri sahibine bırakalım, burada bize, dünyadaki hayatımızı, vicdanımızı ve geçimimizi geliştirecek, iyiye götürecek oranda bilgi verilmiştir. Bu kadarı bizim için yeterlidir. Biz bu kıssanın işaret ettiği evren ve insanla ilgili gerçekleri, varlık bütünü ve ilişkileri ile ilgili bakış açısını, insanın yapısı, değeri ve ölçüleri ile ilgili telkinleri algılamaya bakalım. İnsanlık için en yararlı ve doğruya ulaştıran tek yol budur. O halde şimdi bu telkinleri, bakış açılarını ve gerçekleri elimizdeki bu tefsir kitabının hacmine uygun düşecek bir şekilde kısaca özetlemeye çalışalım. Hazreti Adem kıssasının en bariz telkini burada da belirttiğimiz gibi İslam. Düşünce sisteminin insana, insanın dünya üzerindeki rolüne, onun varlık düzeni içindeki yerine, ona kıymet biçen, değer ölçülerine verdiği olağanüstü önemdir. Bu kıssa, ayrıca insanın Allah ile yaptığı sözleşme, ahit gerçeğini, halifelik görevine dayanak oluşturan bu ahdin mahiyetini de vurgulamakta, zihinlere işlemek istemektedir. İslam düşünce sisteminin insana vermiş olduğu bu olağanüstü değer, yüce Allah'ın, meleği alada, yüce ruhlar aleminde, onun yeryüzünde halife olsun diye yaratıldığını ilan eden, Ulvi açıklamasında bariz biçimde ortaya çıkar, ayrıca meleklere, Hazreti Adem'e secde etmeleri için emredilmesi, kendini üstün görerek bu emre uymaktan kaçınan iblisin kovulması ve baştan sona kadar Allah'ın insanı koruması altında bulundurması, bu olağanüstü değer verişin diğer belirgin delilidir. İnsana dönük bu bakış açısından çok önemli bir takım teorik ve pratik sonuçlara ulaşılır. Bu sonuçların birincisi şudur: İnsan yeryüzünün efendisidir. Yukarıdaki ayetlerin birinde vurgulandığı gibi, dünyadaki her şey insan için yaratıldı. İnsan dünyadaki bütün maddi varlıklardan ve maddi değerlerden daha üstün, daha onurlu ve daha pahalıdır. Buna göre, hiçbir maddi varlığı, hiçbir maddi değeri el üstünde tutmak uğruna insanı köleleştirmek ya da küçük düşürmek caiz değildir. Hiçbir Maddi kazanç elde etmek uğruna, hiçbir maddi üretim endişesi ile, hiçbir maddi unsuru çoğaltmak gayesi ile insan onurunu perçinleyen ilkelerden herhangi birini çiğnemek caiz değildir. Bütün bu madde kaynaklı nesneler, ürünler ve değerler insan için, insanın insanlığına gerçeklik kazandırmak için, insan olarak varoluşunu perçinlemek için yaratılmış veya üretilmiştir. Buna göre, bunların pahası, bedelidir insanın insani değerlerinden birini ortadan kaldırmak ya da onun onurluluğunu sağlayan dayanaklardan birini eksik bırakmak değildir. Bu önemli sonuçların ikincisini de şöyle özetleyebiliriz, insan, yeryüzünde birinci derecede rol ve misyon sahibidir, yeryüzündeki hayat biçimlerini değiştirip başkalaştıran, toplumların gelişme doğrultuları ve aşamalarına yön veren insandır, yoksa, insanın rolünü küçümseyip önemsizleştirdikleri oranda teknolojik araç ve gereçlerin rolünü büyütüp göklere çıkaran maddeci düşünce akımlarının ileri sürdüğü gibi, gibi, ne üretim ve ne de dağıtım araçları insanı iradesiz ve bağımlı bir tutsak gibi peşlerinden sürükleyemez. Kur'an-ı Kerim'in bakış açısına göre insan yeryüzü halifesi olması sıfatı ile evrenin düzeni içinde amaç konumuna sahip önemli ve belirleyici bir faktördür. İnsanın yeryüzü halifeliği göklerle, rüzgarlarla, yağmurlarla, güneşlerle ve yıldızlarla arasında bulunan değişik ilişkilere dayanır. Bütün bu saydıklarımızın gerek tasarımlarında gerekse geometrik biçim ve eylemlerinde yeryüzünde hayatın var olabilmesi şu insanoğlunun halifelik görevini yerine getirebilmesi amacı gözetilmiştir, şimdi düşünelim, insanı amaç konumuna yükselten bu yüce mevki nerede, maddeci düşünce akımlarının onun için belirledikleri ve asla aşılmasına izin vermek istemedikleri basit ve küçük düşürücü rol nerede, ikisi arasında dağlar kadar fark var. Kuşku yok ki İslam'ın dünya görüşü doğrultusunda kurulacak bir toplumsal düzendeki insanın konumuyla maddeci dünya görüşlerinin hakim olduğu bir düzende yaşayan insanın konumu farklı olacaktır. Bu iki ayrı düzende insan hakları anlayışı farklı olacak, insan onuruna verilen değer bir olmayacaktır. Günümüzün maddeci dünyasında gördüğümüz insan özgürlüklerinin, dokunulmazlıklarının ve temel haklarının daha çok maddi üretim uğruna çiğnenmesi eğilimi, bu ideolojinin insana ve insanın yeryüzündeki rolüne bakış açısının doğal bir sonucundan başka bir şey değildir. Bütün bunların yanında İslam'ın insanla ve insanın yeryüzündeki fonksiyonu ile ilgili yüce bakış açısı sayesinde, ahlaklı, inançlı, erdemli, yapıcı ve inançlarına samimi bir şekilde bağlı olan insanlar bu düzende saygın bir yer kazanır, aşağılanmazlar, çünkü insanın yeryüzü halifeliği ile ilgili ahit, bu temel değerlere dayanır, nitekim Yüce Allah incelemekte olduğumuz ayetlerin birinde şöyle buyuruyor. Tarafımızdan size bir yol gösterici geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlar için korku yoktur ve onlar artık hiç üzülmeyeceklerdir. Çünkü bu manevi değerler bütün maddi değerlerden daha üstün ve daha saygındır. Gerçi söz konusu maddi değerleri pratik hayatta gerçekleştirmek de bu halifelik kavramının ayrılmaz bir parçasıdır. Ama bunları gerçekleştirme özlemi temel amaç haline gelmemeli ve o yüce değerlerin alanını ve önemini daraltmamalıdır. Bu bakış açısı dünya hayatında insan kalbini temizliğe, eliye ve arılığa yöneltmeye ağırlık verir, oysa maddeci ideolojiler, daha fazla üretim, kaliteli eşya ve hayvanca midelerini doyurma endişeleri uğruna bütün manevi değerleri alaya alırlar ve bütün ahlaki değerleri çiğnerler. Ayrıca İslam düşüncesi insan iradesine de saygın bir yer verir, sebebi ise gerek insan ile Allah arasındaki ahdin, gerekse yükümlülüğün ve cezanın dayanağı insan iradesidir. İnsan iradesine hakim olmak, ihtiraslarına boyun eğmemek ve karşılaştığı kışkırtmalara kapılmamak suretiyle Yüce Allah ile arasındaki ahde bağlı kalarak meleklerin düzeyine yükselebilir, buna karşılık, ihtiraslarını iradesinden ve karşı başılaştı olumsuz kışkırtmaları hidayet ışığından üstün tutarak, kendisini Allah'a bağlayan ahitnameyi unutma sonucu sahip olduğu yüceliklerden aşağı yuvarlanarak özünü bahtsızlığa mahkum etmek de elindedir. İslam'ın bu irade anlayışı Allah'ın insana bağışladığı birçok ikramına ek olarak sunduğu bir başka ikramın da göstergesidir. Ayrıca bu görüş açısı mutlulukla bedbatlığın, saygınlıkla alçaklığın, irade sahip sahibi insanla güdülen hayvanın arasındaki yol ayrımını sürekli biçimde hatırlatıcı bir nitelik taşır. Hazreti Adem kıssasında şeytan ile insan arasındaki savaş düşmanlık anlatılırken, geçen bazı olayların yorumu bize bu savaşın mahiyeti hakkında uyarıcı fikirler veriyor. Çünkü bu savaş Allah'a verilen sözle şeytanın kışkırtmaları, iman ile küfür, hakkeyi ile batıl, hidayetle sapıklık arasında süren kesintisiz savaştır. Bu savaşın alanı, insanın kendisi olduğu gibi kazanacak ya da kaybedecek olan da yine Kendisidir. Bu yüzden insan sürekli bir biçimde uyanık olmak zorundadır, tıpkı bir savaş alanındaki asker gibi, zira bu savaşta ya galip gelip ganimet kazanacak ya da yenilip her şeyini kaybedecek, Kur'an'ın insandan istediği de zaten şeytanla yaptığı savaşta uyanık olmasından başka bir şey değil. Son olarak İslam'ın günah ve tevbe ile ilgili görüşü gündeme gelir, bu görüşe göre günah da tevbe de ferdidir, bu düşünce son derece yalın ve açıktır, hiçbir karmaşık ve belirsiz yanı yoktur, Hristiyan kilisesinin ileri sürdüğü gibi ortada ne insanın alnına doğumundan önce yazılmış bir günah ve ne de ilahi bir kefaret, bu günahdan arındırma işlemi vardır, bilindiği gibi Hristiyan kilisesinin görüşüne göre Hazreti İsa onlara göre haşa Allah'ın oğlu insanlığı ataları Hazreti Adem'in işlemiş olduğu günahın lekesinden arındırmak için kendini çarmıha gelerek feda etmişti. Asla böyle bir şey yoktur. Hazreti Adem'in günahı şahsi bir günah olduğu gibi ondan kurtuluşu da dolaysız, sade ve basit bir tevbe ile gerçekleşmiştir. Burada rahatlatıcı ve belirgin bir görüşle karşı karşıya kalıyoruz. Herkesin işlediği günahın sor kendisine, buna karşın ümitsizliğe kapılmadan sabırla didinip çalışanın kazancı da kendisine aittir. Nitekim Allah şöyle buyuruyor. Hiç şüphesiz Allah tevbelerin kabul edicisidir ve merhametlidir. Hucurat Suresi 12 bu söylediklerimiz, Hazreti Adem kıssasının bize telkin ettiği düşüncelerin başlıcalarıdır. Bu kitapta bu kadarı ile yetiniyoruz. Sırf bu telkinler bize sosyal bir düzenin ihtiyaç duyduğu doğru düşünce, olgun sezgi gücü, ahlak, iyilik ve fazilet gibi değerleri hakim kılar toplumda. İslam düşüncesinin temel ilkelerini zihinlere yerleştirirken ve bu düşüncenin değer yargılarını açıklarken Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak sunulan tarihi olayların ne kadar büyük öneme sahip olduğu yukarıdaki anlatılanlardan rahatlıkla anlaşılabilir, bu değer yargıları Yüce Allah'tan kaynaklanan, yönleri Yüce Allah'a dönük bulunan ve en sonunda ona varmayı amaç edinen bir aleme yakışan değer yargılarıdır. Bu alemde yeryüzü yüce Allah'ı hidayet kaynağı bilmeye, onun önerdiği hayat tarzına bağlı kalmaya dayanır. Bu alemde karşımıza çıkan yol ayrımı, insanın ya Allah'tan gelen direktifleri dinleyip onlara itaat etmesi veya şeytanın kışkırtmalarına kulak verip onlara kapılmasıdır. Ortada bir üçüncü yol yoktur. Ya Allah ya şeytan, ya hidayet ya sapıklık, ya hakkey ya batıl, ya kurtuluş ve başarı ya da hüsran ve bedbatlık. aslında Kur'an I-Kerim'in tüm ayetleri ile bizi anlatmak istediği gerçek budur, çünkü bu gerçek insanla ilgili diğer bütün düşünce ve gelişmelerin temel dayanağını oluşturur. Tarih Boyunca İsrailoğulları Surenin bundan sonraki ayetleri Medine İslam devletine karşı olumsuz bir tavır sergileyen, hem gizli ve hem de açık biçimde ona karşı direnen ve sürekli biçimde komplo düzenleyen Yahudilere dönüyor. O Yahudiler ki İslam'ın Medine'de güçlenmekte olduğunu, o güne kadar tekellerinde tuttukları kültürel ve ekonomik sahada etkinliğini arttırmaya ve kendi liderliklerine son verme hazırlığında olduğunu anladıkları anda yıkıcılıklarına başlamış ve bir an bile boş durmamışlardı, kendilerine dönük bu tehlikeyi E.V.S. ve Hazreç kabilelerini birleştirdiği, Yahudilerin sızmalarına zemin hazırlayan çatlakları ördüğü ve bu kabilelerin halkına yeni kitabın, Kur'an'ın ilkelerine dayalı bağımsız bir hayat tarzı sunduğu andan itibaren iyice hissetmişlerdi. Yahudilerin, İslam'a ve Müslümanlara karşı o tarihte başlatmış oldukları amansız savaş, aynı araçları ve aynı üslubu kullanarak ve hızından hiçbir şey kaybetmeksizin günümüze kadar sürmüş ve halen de sürmektedir. Bu savaşın sadece biçimi değişmiş, o kadar yüzyıl geçmesine rağmen karakterinden hiçbir şey yitirmemiştir. Bilindiği gibi, dünya Yahudileri asırlarca diğer milletler tarafından horlanıp, bir yer diğerine sürülüp kovuluyorlar, sığınacak hiçbir yer, hiçbir sıcak yuva bulamıyorlardı. İşte bu sıcak yuvayı kendilerine yine her türlü dini baskıyı reddeden İslam alemi sunmuştu. Zira İslam, Müslümanlara tuzak kurmayarak, İslam'ın aleyhine çalışmamak ve huzursuzluk çıkarmamak şartıyla kendi ülkesine sığınan herkese kapılarını açar. Fakat Yahudiler İslam'ın kendilerine dönük bu soylu tutumuna rağmen, tarihin her dönemine yayılan bu amansız düşmanlıklarına hiçbir zaman son vermemişlerdir. Oysa Medine'de bu yeni dine ve onun peygamberine ilk inananların Yahudiler olması beklenirdi, çünkü bu yeni dinin kitabı olan Kur'an-ı Kerim, Tevrat'ı genel anlamda onaylıyordu. Ayrıca onlar bu yeni peygamberi yıllardır bekliyorlardı. Kitaplarının ileriye dönük açıklamalarında onun özellikleri anlatılıyordu. Hatta bu yeni peygamberin liderliği altında müşrik Arapları egemenlikleri altına almayı planlıyorlardı. Az sonra okuyacağımız ayetler, Kur'an-ı Kerim'de İsrailoğulları ile çıkılan geniş çaplı tarih yolculuğunun ilk bölümünü oluşturur, hatta bu ayetlerde dile gelen onlara dönük yoğun kampanyaya, bütün çağrı metodları ve tanıtma yolları kullanılarak İslam'a ısınmaları, bu yeni dinin bağlılarınca oluşturulan iman kervanına katılmaları sağlanmaya çalışıldığı halde bu konuda hiçbir olumlu sonuç elde edilemedikten sonra, onların bu olumsuz tavrını açıklama ve o uyunlarını bozma amacı taşımaktadır. Yukarıda okuduğumuz ayetler, Cenab-ı Allah'ın İsrailoğullarına yönelik yüce seslenişi ile başlar, bu çağrının devamında Yüce Allah onlara vermiş olduğu nimetleri hatırlatıyor, Allah'ın kendilerine dönük kesin vaadlerinin gerçekleşebilmesi için onları Allah'a vermiş oldukları sözleri tutmaya, ondan korkup sakınmaya çağırıyor, böylece Yüce Allah, kendilerini, ellerindeki Tevrat'ı onaylayan kur, ana inanmaya çağırmaya uyguluyor zemin hazırlıyor, bu kitaba karşı olumsuz bir tavır takınarak onu inkar edenlerin önünde yer almalarını kınıyor, ayrıca batıl ile örterek hakkı gözlerden sakladıkları, böylece başta Müslümanlar olmak üzere çevrelerindeki bütün insanları yanıltarak, Müslümanlar arasında fitne ve kargaşa, yeni Müslüman olmak isteyenlerin kalplerine de kuşku saldıkları için kendilerini kınıyor. Yine Yüce Allah namazı kılarak, zekatı vererek ve rukua varanlarla birlikte rukua vararak onlara müminlerin saflarına katılmayı emrediyor, sabır ve namaz aracılığı ile nefislerini dize getirerek, onu, yeni dini benimsemeye zorlamalarını istiyor, kendileri Müslüman olmayı reddettikleri halde müşrikleri imana çağırmalarının sergilediği samimiyetsizliği kınıyor. Daha sonra uzun tarihleri boyunca kendilerine bağışlamış olduğu nimetleri hatırlatmaya geçiyor, bunu yaparken onlara, söz konusu nimetlere muhatap olan Hazreti Musa zamanındaki atalarıymışçasına sesleniyor, bunun nedeni onların kuşakları arasında sıkı dayanışma bulunan aynı tinetli tek millet oluşlarıdır, nitekim, o günden bu yana geçen yüzyıllar boyunca sergilemiş oldukları tutumlarından ve gözlenen özelliklerinden, çıkan gerçek budur. Yüce Allah yine bu ayetlerin devamında kendilerini korkunç günün, yani kıyamet gününün dehşeti hakkında tekrar tekrar uyarıyor, öyle ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemeyecek, hiç kimseden aracılık yapması kabul edilmeyecek, hiç kimseden fidye alınmayacak ve yine o gün onlar kendilerinin azaptan kurtulmalarını sağlayacak hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Bu arada Yüce Allah, Firavun ile adamlarından kurtuldukları anın sahnesini, söz konusu olay sanki şimdi cereyan ediyormuş gibi canlı bir anlatımla gözlerinin önüne getiriyor, ayrıca üzerlerine buluttan gölgelik çekmesinden kudret helvasına, bıldırcın kuşuna ve kayadan pınar fışkırtarak su ihtiyaçlarını sağlamaya varıncaya kadar kendilerine bağışladığı ardı arkası gelmez diğer nimetlerini de gözlerinin önünde canlandırıyor. Daha sonra bu nimetlerin arkasından sergiledikleri sürekli sapıklıkları kendilerine hatırlatıyor, öyle ki, Yüce Allah kendilerini bir sapıklıktan kurtarır kurtarmaz hemen başka bir sapıklığın pençesine düşüyorlar, bir günahlarını affedince hemen başka bir günaha giriyorlar, bir ayak sürçmesinden kurtulup ayağa kalkar kalkmaz bu defa bir kuyuya düşüyorlar. Bütün bu olaylar içinde aynı inatçı, dik kafalı, kaypak, sinsi, yükümlülüklerden kaytarıcı, emanetleri umursamaz, sözlerini tutmaz, gerek Rabbleri ve gerekse peygamberleri ile aralarındaki anlaşmaları çiğneyen karakter yapısını sergiledikleri görülür, o kadar ki, işi peygamberlerini sebepsiz yere öldürmeye, onun ayetlerini asılsız saymaya, bu zağı ilah edinerek yüce Allah'ın ilahlık hakkını çiğnemeye, Allah'ı açıktan açığa görmedikçe peygambere inanmayı reddetmeye, bir kasabaya girerken Allah'ın emirlerine aykırı davranışlarda bulunup sözler söylemeye, cumartesi yasağı çiğnemeye, tur dağı ile ilgili vermiş oldukları sözü unutmaya, yüce Allah'ın belirli bir hikmete dayanarak kendilerinden kurban etmelerini istediği inek hakkında işi kuşa sürmek için bahane üzerine bahane icat etmeye kadar götürüyorlar. Bütün bunları yaparken son derece ısrarlı bir dille sırf kendilerinin doğru yolda olduklarını, Yüce Allah'ın kendilerinden başka hiç kimseden hoşnut olmadığını, kendileri dışında bütün milletlerin sapık ve kendi dinleri dışındaki bütün dinlerin batıl olduğunu iddia ediyorlar. Oysa Kur'an-ı Kerim, az ileride göreceğimiz ayetlerinde onların bu iddialarının asılsız olduğunu vurguluyor ve Allah'a, ahiret gününe inanarak salih ameller işleyen herkesin, hangi milletten olursa olsun, iyiliklerinin karşılığını Rabblerinin katında alacaklarını, böylelerinin korku ve üzüntüden uzak kalacaklarını açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in gerek aşağıdaki ayetlerde ve gerekse bu surenin ilerideki bölümlerinde Yahudilerle girişmiş olduğu hesaplaşma birkaç bakımdan gerekliydi, her şeyden önce onların kuru iddialarını çürütme, çevirdikleri entrikaların iç yüzünü açığa vurma, İslam'a ve Müslümanlara karşı hangi psikolojik dürtülerin etkisi altında tuzak kurduklarını belirtme bakımından gerekliydi, bunun yanında bu hesaplaşma Medine'de oluşan yeni toplumu tehdit eden, onun temel dayanaklarını sarsmayı amaçlayan, sonuç olarak da İslam birliğini zedeleyerek kargaşanın ve anarşinin kucağına atmak isteyen Yahudi oyunları ve entrikaları konusunda Müslümanların gözlerini ve kalplerini açmak bakımından da gerekliydi. Bu hesaplaşmayı kaçınılmaz kılan bir başka sebep de Müslümanları, seçtikleri yolun tehlikeleri hakkında uyarmaktı. O tehlikeler ki, daha önce yeryüzü halifeliği ile görevlendirilmiş olan milletlerin tökezlemelerine yol açarak, onların halifelik şerefinden yoksun kalmalarına, Yüce Allah'ın emanetini taşıma ve önerdiği hayat tarzını insanlığın önderi sıfatıyla gerçekleştirme payesini kaybetmelerine neden olmuştur. Medine'de oluşma aşamasını yaşayan İslam toplumu, bu uyarı ve yol göstermelerin her ikisine de ne kadar muhtaçtı, daha doğrusu İslam ümmeti her zaman bu direktifleri göz önünde tutmaya, Kur'an-ı Kerim'i açık gözlerle ve ufuk açıcı algılarla incelemeye ne kadar muhtaçtır, ancak bu ilahi rehberliğin yüce direktiflerine uyulduğu takdirde bu geleneksel düşmanları ile girişeceği savaşlarda başarı kazanabilirler, ancak ancak bu direktiflerin kılavuzluğu sayesinde Yahudilerin en gizli araçları ve en sinsi yolları kullanarak kendilerine yönelttikleri son derece iğrenç ve kaşarlanmış komploları boşa çıkarmayı becerebilirler. İman nuru tarafından yönlendirilmeyen ve gizli açık, zahir batın, her şeyin farkında olan Yüce Allah'ın rehberliğinden direktif almayan bir kalbin, söz konusu iğrenç ve aldatıcı hilekarlığın kullandığı sinsi ve gizli metodları kavraması mümkün değildir. Az sonra göreceğimiz ayetleri bir de Kur'an üslubunun yansıttığı edebi ve psikolojik uyum açısından incelemek gerekir, bu ayetlerin başlangıcı ile Hazreti Adem kıssası ve bu kıssanın tarafımızdan vurgulanan telkinleri arasında organik bir bütünlük göze çarpıyor, bu özellik, Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssalar ile bu kıssalara zemin oluşturan anlatım üslubu arasındaki sıkı ahengin belirgin bir göstergesidir. Bunun nedeni, yukarıdaki ayetlerin öncesinde Yüce Allah'ın yeryüzünde bulunan bütün varlıkları insanın hizmetine sunduğu belirtilmiştir, arkasından Hazreti Adem'in yeryüzü halifeliğine getirilmesi konusu gündeme geldi, Allah'ın açık ahdine bağlı olarak gerçekleştiği vurgulanan bu olayın ayrıntılı anlatımı sırasında insanın meleklerden üstün tutuluşu, ona yapılan uyarı, onun bu uyarıyı unutması, arkasından yaptığına pişman olarak tevbe etmesi, ardından hidayete erdirilip affedilişi ve böylece bir tarafta şeytanın şahsında temsil edilen kötü, kargaşa çıkarıcı, yıkıcı güçler ile öbür yanda imanlı insanda sembolleşen iyi, onarıcı ve yapıcı güçler arasında yeryüzünde cereyan eden uzun süreli savaşta insanın ilk tecrübe birikimi ile donatılması bir bir açıklanmıştır. Bunların arkasından şimdi incelemekte olduğumuz İsrailoğulları ile hesaplaşma konusuna geçildi. Bu konu işlenirken Yahudiler Yüce Allah ile aralarındaki ahit, onların bu ahde uymamaları, kendilerine sunulan önemli nimetler, onların bu nimetlere karşı yaptıkları nankörlükler, bunun sonucu olarak halifelik görevinden uzaklaştırılmaları ve perişanlığa mahkum edilmeleri hatırlatıldıktan sonra müminler gerek onların entrikalıkları, ve gerekse tökezlemeleri konusunda uyarıldı. Görülüyor ki, burada Hazreti Adem'in halifelikle görevlendirilişi kıssası ile İsrailoğullarının bu göreve getirilişi kıssası arasında yakın bir ilişki kuruluyor, gerek olayların akışında ve gerekse anlatım biçiminde sıkı bir uyum vardır. Bu ayetlerde İsrailoğulları kıssası bütünü ile anlatılmıyor, bu kıssanın kritik noktaları ve tabloları kısaca ya da uygun görülen uzunlukta anlatılıyor, bu kıssa bu sureden daha önce Mekke döneminde inen surelerde de ele alınmıştı, fakat o surelerde bu kıssa diğer bazı benzerleri gibi azınlık konumundaki Müslümanlara, İslam çağrısının geçmiş tecrübelerini ve ilk insandan o güne kadar süre gelen iman varlığı Tavanının yaşamış olduğu maceraları aktararak Müslüman cemaatin yapısını pekiştirmek, onları Mekke şartları uyarınca yönlendirme amacı güdülmüştü. Oysa bu ayetlerdeki amaç yukarıda söylediğimiz gibi Yahudilerin gerçek niyetlerini ve saldırı metodlarını gözler önüne sererek Müslümanları bu tehlikeli komplolar karşısında uyanık olmaya çağırmak, bunun yanında daha önce Yahudilerin düştükleri yanılgılara düşmemeleri konusunda kendilerini uyarmaktır. Gerçi ileride söz konusu Mekki sureleri incelerken anlatacağımız gibi gerek burada gerekse daha önce inen söz konusu Mekki surelerde Yahudilerin çeşitli sapıklıkları ve günahları konusunda anlatılan gerçekler aynıdır ama bu ayetlerle surelerde güdülen amaçlar farklı olduğu için İsrailoğulları kıssasının buradaki anlatımı ile o surelerdeki anlatımı arasında da farklılık olduğu görülür. Fakat bu kıssayı anlatan bütün Kur'an ayetleri gözden geçirilince kıssa ile öncesi ve sonrası arasında sıkı bir uyum vardır ve anlatılan kıssa, sözü geçen ayetlerin amaçlarını tamamlar niteliktedir. İşte burada da bu kıssa ile öncesi arasında aynı uyumun olduğunu görüyoruz. Bilindiği gibi, kıssanın öncesinde insanın üstünlüğü, insan ile Allah arasındaki ahit ve insanın bu ahdi unutuşu anlatılmıştı. Bu arada tüm insanların birliği, Allah katından indirilen dinlerin ve bu dinleri temsil eden peygamberlerin birliği düşüncesi vurgulanmıştı. Ayrıca bu ortak insan karakterinin, yaratılış yapısının somut gösterdiği göstergelerine, temel kanunlarına ve insanın yeryüzü halifeliğinin dayanağını oluşturan bu göstergeler ile temel kanunlara aykırı davrandığı takdirde bunun ne gibi sonuçlar doğuracağına değinilmişti. Bu sonuçları kısaca şöyle özetleyebiliriz. Kim bu göstergeleri ve temel kanunları inkar ederse insanlığını inkar etmiş, yeryüzü halifesi olma gerekçesini yitirmiş ve hayvanlık düzeyine doğru baş aşağı inişe geçmiş Olur. İsrailoğulları kıssası, Kur'an-ı Kerim'de en sık ve en çok anlatılan kıssadır, bu kıssanın çeşitli olayları ve ibretli sahneleri özel bir ilgi ile yansıtılır, bu özel ilgi, Yüce Allah'ın bu Müslüman ümmeti eğitme, yetiştirme ve zorlu halifelik görevine hazırlamayı amaçlayan hikmetini yansıtır. Bu kısa özetlemenin arkasından şimdi bu ayetleri teker teker ele alıp incelemeye geçelim. Kırk ey İsrailoğulları, size bağışlamış olduğum nimetleri hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim ve sadece benden korkun. 41. Elinizin altındaki Tevrat'ı onaylayıcı olarak indirmiş olduğum kur anda inanın, onu inkar edenlerin ilki olmayın, ayetlerimi birkaç para karşılığında satmayın, yalnız benden çekinin. 42. Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin. 43. Namazı kılın, zekatı verin ve rukua varanlarla birlikte siz de rukua, varın. 44. Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara, başkalarına iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, bunun yanlış olduğunu düşünemiyor musunuz? 45. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin, hiç şüphesiz bu, Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir. 46. Onlar ki, Rabbileri ile buluşacaklarını, kesinlikle onun huzuruna döneceklerini bilirler. İsrail oğullarının yani Yahudilerin tarihini inceleyenler yüce Allah'ın bu millete bağışladığı nimetlerin bolluğu ve onların bu bol nimetlere karşılık sergilemiş oldukları sürekli inkarcılık ve nankörlük karşısında hayret ederler. Bu ayetlerin ilk cümlesinde yüce Allah onlara daha sonra okuyacağımız ayetlerde ayrıntılı biçimde anlatacağı bu nimetleri toplu olarak hatırlatıyor. Bu toptan hatırlatmanın gerekçesi onları, kendisi ile aralarındaki ahde, antlaşmaya bağlı kalmaya çağırmak ve böylece kendilerine verdiği nimetlerin artmasını ve süreklilik kazanmasını hak etmelerini sağlamaktır. Ey İsrailoğulları, size bağışlamış olduğum nimetleri hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim, acaba bu ayette sözü edilen ahit antlaşma, hangi ahiddir, acaba bu ahid, Yüce Allah'ın bu surenin daha önce okuduğumuz bir ayetinde tarafımdan size bir yol gösterici geldiğinde kim benim hidayetime uyarsa onlar için, korku yoktur ve onlar artık hiç üzülmezler, biçiminde dile getirdiği ahid midir yoksa Hazreti Adem ile yüce Allah arasındaki bu sözleşmeden çok daha önce insan fıtratı ile yaratıcı arasında akdedilen insanın Allah'ı tanıyacağı ve hiçbir ortak koşmaksızın sırf ona kulluk edeceği şeklinde ifade edebileceğimiz evrensel ahid mi kastediliyor bu ahdi açıklamaya delil göstererek kanıtlamaya gerek yoktur çünkü bizzat insan fıtratı doğal güdülerinin kılavuzluğu altında ona yönelir, fıtratı bu doğrultudan, ancak kışkırtma ve saptırma ayırabilir. Yoksa bu ayette kast ahit, Yüce Allah'ın İsrailoğullarının atası Hazreti İbrahim ile yenilediği ve bu surenin daha sonra okuyacağımız bir ayetinde şu şekilde ifade edilen ahit midir? Rabbi, İbrahim'i bazı emirler ile imtihan edip de o da bunları tas tamam yerine getirince Allah, ben seni insanlara önder yapacağım, dedi, İbrahim, soyumdan gelenler arasından da önderler çıkar, dedi, Allah, zalimler benden olamazlar, dedi, Bakara suresi, 124. Yoksa burada sözü edilen ahit yüce Allah'ın Tur Dağı'nı Yahudilerin başları üzerine çıkararak onlara içindeki emirlere sım sıkı sarılmalarını emrettiği zaman kesinleşen ve az sonra yeri gelince anlatacağımız özel ahit midir? Aslında bu saydığımız ahitler özleri itibarı ile birdirler ve bu ortak özde yüce Allah ile kulları arasında akdedilen insanların kalpleri ile Allah'a bağlanmaları ve tüm varlıkları ile ona teslim olmaları şeklinde dile getirebileceğimiz ahitdir. İşte insanlığın tek dini budur. Bütün peygamberlerin insanlığa sunup benimsetmeye çalıştığı ve iman kafilesinin yüzyıllar boyunca kendisine bayrak edindiği İslam budur. İşte Yüce Allah bu ahde bağlılıklarının ifadesi olarak, Yahudileri, sırf kendisinden korkmaya, başka bir deyimle sırf kendisini korku mercii bilmeye çağırarak şöyle buyuruyor. Sadece benden korkun. Yüce Allah yine bu ahde bağlılıklarının göstergesi olarak, Yahudileri ellerindeki Tevrat'ı onaylayıcı olarak Peygamberimize indirmiş olduğu Kur'an'a inanmaya, bu kitaba inananların ön safında yer almaları gerekirken aceleci bir kararla onu ilk inkar eden kimseler olmamaya çağırarak şöyle buyuruyor. Elinizin altındaki Tevrat'ı onaylayıcı olarak indirdiğim Kur'an'a inanın, onu inkar edenlerin ilki olmayın. Hz. Muhammed'in getirdiği din, işte bu tek ve ölümsüz dinden başka bir şey değildir, o, ortak dinin son şeklini oluşturur, o ilahi mesajlar zincirinin son halkası, insanlık tarihinin başlangıcından beri sürekli yürürlükte kalan ilahi ahdin devamıdır. Bu niteliği ile o, geçmişe kanatlarını gererken, gelecekte tüm insanlığın da elinden tutar, eski ahit ile yeni ahdi bünyesinde birleştirir, eski ahit, tevrat, yeni ahit, İncil demektir, geçmişten kalan mesaj birikimine, insanlığın uzun geleceği boyunca yüce Allah tarafından iyi ve yararlı görülen yenilikleri ekler, bu bütünleştirici potada, bütün insanları birbirine aşina kardeşler olarak bir araya, getirir, onları Allah'ın ahdi'nin ve dininin potasında kaynaştırır, gruplar, kümeler, kavimler ve milletler halinde parçalanmalarını önler, onları Allah'ın kulları olarak, insanlık şafağının alaca karanlığından beri değişmemiş olan ilahi ahde bağlı kalarak bu ortak değerlerde buluşmaya çağırır. Bunlara ek olarak Yüce Allah, Yahudileri, özel çıkarlarını ön planda tutarak dünyalık menfaatler karşılığı ahireti satmamaya ve ellerindeki Tevrat'ı onaylayan Kur'an-ı Kerim'i inkar etmemeye çağırıyor. Bu uyarı özellikle, Müslüman oldukları takdirde mevkilerini kaybedeceklerinden, elde ettikleri menfaat ve imtiyazları yitireceklerinden korkan Yahudi din adamlarına yöneliktir. Yüce Allah onları sırf kendisinden çek. Inmeye, sadece kendisinden korkmaya çağırarak şöyle buyuruyor. Benim ayetlerimi az bir paha karşılığında satmayın, yalnız benden çekinin. Anlaşılan, para, mal ve dünyalık kazanç, Yahudinin eskiden beri karşı durulmaz tutkusudur. Burada yasaklanan ücret, Yahudi hahamlarının, yaptıkları dini hizmetler ve verdikleri uydurma fetvalar karşılığında aldıkları paralar olabilir. Söz konusu hahamlar Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde anlatıldığı gibi, toplumlarının zenginlerini ve ileri gelenlerini cezaya çarpılmaktan kurtarmak amacı ile dinlerinin hüküm tahrif ederlerdi. Onların bütün bu yetki ve avantajları elde tutmaya devam edebilmeleri, halklarının İslam'a girmesini önlemelerine bağlı Çünkü eğer halkları Müslüman olursa liderliklerini kaybederlerdi. Şunu da ifade edelim ki, sahabi ve onlardan sonra gelen tabiinin bildirdiklerine göre, Yüce Allah'ın ayetlerine inanmanın ahirette kazandıracağı sonuçla karşılaştırıldığında dünyanın tümü, bir Kaç paradır? Yüce Allah yukarıdaki ayetlerin devamında Yahudileri Müslüman toplumunda düşünce karmaşası meydana getirmek, kuşku ve kargaşalık çıkarmak amacıyla bile bile batıl ile örterek hakkı insanların gözlerinden gizleme huylarından vazgeçmeye çağırarak şöyle buyuruyor: Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerde belirttiği gibi Yahudiler, önlerine çıkan her fırsatta hakkı batıl ile örtmüşler, bunları birbirine karıştırmışlar ve hakkı gözlerden saklamışlardır. Bunun sonucu olarak, İslam toplumunda sürekli bir fitne, kargaşa ve bölücülük unsuru olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'in önümüzdeki sayfalarında bu konuda çok şey okuyacağız. Daha sonra, yukarıdaki ayetlerde, Yahudiler, iman kervanına katılmaya, Müslümanların safına girmeye, farz ibadetleri yerine getirmeye ve öteden beri huy edinmiş oldukları kopukluktan ve çirkin taasuktan sıyrılmaya çağrılıyor. Namazı kılın, zekatı verin ve rukua varanlar ile birlikte siz de rukua varın. Arkasından, müşrikler arasında ehli kitap olmalarının sonucu olarak başkalarını iman etmeye çağırırken kendi halklarını eski dinlerini onaylayan Allah'ın dinine inanmaktan alıkoymalarından dolayı özellikle hahamları kınanarak şöyle buyuruluyor. Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara, başkalarına iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz, bunun yanlış olduğunu düşünemiyor musunuz? Bu ayet, her ne kadar en başta Yahudilerin sergiledikleri sosyal bir olaya dönük ise de, insan psikolojisinin ve özellikle din adamlarının önemli ve sürekli bir eğilimini açığa vurması bakımından sırf belirli bir millete ya da bir milletin belirli bir kuşağına özgü bir kınama sayılamaz. Dinin coşkun ve sürükleyici bir inanç sistemi olma niteliğini yitirerek bir meslek, bir sanat olmaya yüz tuttuğu durumlarda din adamlarının başına gelen en önemli musibet şudur, bu adamlar kalplerinin inanmadığı sözleri dilleri ile söylerler, iyiliği başkalarına emrederler, fakat bunu kendileri yapmazlar, başkalarını iyilik yapmaya çağırırlar, ama kendi davranışlarında sözlerinin izine rastlanmaz, ilahi kitabın sözlerini değiştirirler, dinin kesin naslarını çeşitli amaçlar ve ihtiraslar doğrultusunda yorumlarlar, tıpkı Yahudi hahamlarının yapa geldikleri gibi, servet ve mevki sahiplerinin amaç ve ihtiraslarına destek sağlamak, onlara haklılık kazandırmak için görünüşte dini naslar ile bağdaştırdıkları ama gerçek dinin özüne taban tabana zıt düşen fetvalar ve yorumlar üretirler. Başkalarını iyiliğe çağırıp da bu çağrıya ters düşen davranışlarla ortaya çıkmak, insanların vicdanlarında sadece bu çağrıyı seslendirenlere karşı değil, çağrı konusu olan davaya karşı da şüphe uyandıran büyük bir musibettir. Bu musibet, insanların kalplerinde ve kafalarında kargaşa doğurur, çünkü bir yandan parlak sözler dinlerken öbür yandan çirkin davranışlar gören insanlar, sözle davranış arasındaki bu bu çelişki karşısında bocalarlar, inançlarının ruhlarında tutuşturduğu ateşin harareti söner, imanın kalplerinde parıldattığı aydınlık kaybolur, din adamlarına karşı güvenlerini yitirdikten sonra artık bu adamlar tarafından temsil edilen dinin kendisine karşı da güvenlerini kaybederler. İnanmış bir kalpten kaynaklanmayan söz ne kadar cazibeli, sarsıcı ve heyecanlandırıcı olursa olsun ölü ve soğuk bir ses yığınına dönüşmeye mahkumdur, insanın söylediği söze gerçek anlamda inanmış sayılabilmesi için, kendi uygulamaları ile sözlerine tercüman olması, ağzından çıkan sözün davranışlarına yansıması gerekir, o zaman sözleri cazibeli ve etkili olmasa bile insanlar kendisine inanırlar, sözlerin güven duyarlar, o zaman onun sözleri gücünü cazibeli olmalarından değil, gerçek oluşlarından, güzelliklerini şimşek gibi çakmalarından değil, realiteye uygun olmalarından alırlar, başka bir deyimle bu tür sözler yaşayan gerçek hayattan kaynaklandıkları için canlı bir enerji birikimine dönüşürler. Bununla birlikte sözle hareketin, inançla davranışın birbiriyle uyuşması basit bir şey, asfalt bir yol değildir. Bu iş, özel bir çabayı, bazı sıkıntılara katlanmayı, kararlı bir girişimi, yüce Allah ile sıkı sıkıya ilişkili olmayı, ondan sürekli yardım dilemeyi ve onun hidayetine sığınmayı gerektirir. Sebebine gelince hayatın çeşitli şartları, zorunlulukları ve kaçınılmazlıklarının sürüklediği davranışlar nedeniyle insan, inancından ya da başkalarına yönelttiği çağrıdan uzak düşer, ölümlü insanlar, kendilerini ne kadar güçlü görürlerse görsünler, ölümsüz tek güç kaynağı olan Yüce Allah'a dayanmadıkça, o, bununla bağlantı kurmadıkça zayıftırlar, çünkü kötü, azdırıcı, ayartıcı ve saptırıcı güçler ondan kat kat büyüktür, insan bu şer güçler karşısında üst üste birçok kez galip gelebilir, fakat gevşekliğe kapıldığı, uyuşukluğun pençesine düştüğü bir zayıflık anına yakalandığını düşününüz, o an, bütün geçmişini, şimdiki zamanını ve geleceğini mahveder, fakat bu kimse ezeli ve ebedi bir güç kaynağına dayanıyorsa, şahsi ihtiras ve zayıflıklarına, hayatın zorunluluk ve kaçınılmazlıklarına, karşısına dikilen güç güçlü rakiplere karşı, kısacası her şeye ve herkese karşı güçlüdür. Bundan dolayı, Kur'an-ı Kerim, önce karşısına dikilen Yahudileri ve dolaylı olarak bütün insanları sabır ve namaz kılma yolu ile Yüce Allah'tan yardım istemeye çağırıyor, Yahudilerin, gerek Medine'de yararlandıkları liderlik konumlarını ve gerekse elde ettikleri az bir pahayı bu birkaç para ister din hizmetleri karşılığında ele geçirdikleri kazanç, isterse genel olarak tüm dünya malı anlamına gelsin bir yana bırakarak, doğru olduğunu bildikleri gerçeği tercih etmeleri ve başkalarını saflarına katılmaya çağırdıkları iman kervanı içinde bizzat yer almaları beklenirdi, bu da güçlü, cesur, fedakar olmayı, sabır ve namaz kılma yolu ile Yüce Allah'tan yardım istemeyi gerektiriyordu. Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin, hiç şüphesiz, bu, Allah'a saygı gösterenlerden başkasına ağır gelir, onlar ki, Rabbileri ile buluşacaklarını, mutlaka onun huzuruna döneceklerini bilirler. Yani bu ayetin dile getirdiği gerçeği kabul etme çağrısı, Yüce Allah'a saygı duyanların, bütün varlıkları ile O'nun önünde boyun eğenlerin, O'nun korkusunu yüreklerinde taşıyıp kendisinden çekinenlerin, O'nunla buluşacaklarından ve O'nun huzuruna döneceklerinden hiç kuşkusu olmayanların dışındakilere zor, ağır ve sıkıntılı gelir. Sabır yolu ile Allah'tan yardım isteme uyarısı, Kur'an'da sık sık tekrar edilir, sabır, her türlü sıkıntıya karşı direnebilmek için gerekli olan bir azıktır, söz konusu sıkıntıların en başta geleni de, hakka gösterilen saygının, hakkı diğer her şeye tercih etmenin, gerçeği kabul edip ona boyun eğmenin sonucu olarak liderlikten, mevkiden, menfaatten ve dünyalık kazançtan vazgeçme sıkıntısıdır. Peki, namaz kılma yolu ile Allah'tan yardım istemek ne demektir? Namaz, kul ile Allah arasında bir buluşma vesilesi, bir ilişki bağıdır. Kalbe güç kazandıran, ruha Allah ile ilişki halinde olduğu duygusunu aşılayan, nefse dünya hayatının tüm sevgili varlıklarından daha kazançlı değerler sağlayan bir ilişki, böyle olduğu içindir ki, Peygamber Efendimiz karşılaştığı her sıkıntılı durumda namazın rahatlatıcı kucağıdır sığınırdı. Oysa kendisi ile Rabbi arasında zaten son derece sıkı bir ilişki vardı, ruhu vahiy ve ilham bağları ile zaten Allah'a bağlı idi, buna göre namaz, aç kalan yolcu için bir azık, çöllerde susuzluktan kıvranan biri için can veren su, kendisine yardım gelebilecek tüm yolların, dağların karla kaplandığı bir sırada, bütün ümitleri kaybolan yolda kalmış biri için imdadına yetişen bir ümit kaynağıdır. Bu kaynak mümin için her an elinin altında bulunan sürekli fışkıran kurumaz bir pınardır. Allah ile buluşulacağına ve her konuda sırf ona başvurulacağına kesinlikle inanmaya gelince, bu inanç, sabrın, sıkıntılara katlanmanın, takvanın ve duyarlılığın temel dayanağıdır. Ayrıca değerleri doğru tartabilmenin, onları gerçek yerlerine koyabilmenin de temel dayanağıdır hem dünya ve hem de ahiret değerlerini yani bu ölçüler doğru tartılıp her biri gerçek yerine konulduğunda dünyanın tümüyle birkaç para ve basit bir eşya yığını olduğu meydana çıktığı gibi ahiretin de hiçbir aklı başında kimsenin tercih etmekte, ön plana almakta tereddüt etmeyeceği bir gerçek olduğu ortaya çıkar. Yukarıdaki ayetlerin devamında İsrailoğullarına yeniden seslenilerek kendilerine bağışlanan Allah'ın nimetleri ayrıntılara girmeden hatırlatılmakta ve kıyamet gününün korkunç yönlerine dikkatleri çekilmektedir. 47 Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın. 48 öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez, hiç kimseden aracılık kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz ve hiç kimse başkalarından yardım görmez. İsrailoğullarının, canlı cansız diğer bütün varlıklardan üstün tutuluşu, onların yeryüzü halifeliğine seçildikleri ve bu görevi yürüttükleri süre ile sınırlıdır. Yüce Allah'ın emirlerini çiğnedikleri, peygamberlerine karşı geldikleri, Allah'ın kendilerine bağışlamış olduğu nimetlere karşı nankörlük ettikleri, sorumluluklarına ve taahhütlerine bağlı kalmadıkları andan itibaren ise Yüce Allah onlar hakkında lanet, Gazap, alçalma ve perişanlıktan ibaret olan hükmünü ilan etti, kendilerini dünyanın çeşitli yerlerine dağılma cezasına çarptırdı, onlar hakkındaki tehditlerini gerçekleştirdi. Bu ayetlerde, kendilerinin vaktiyle canlı cansız diğer bütün varlıklardan üstün tutulmaları Yahudilere şunun için hatırlatılıyor, bu vesile ile onlara Yüce Allah'ın bir zamanlar kendilerine bağışlamış olduğu nimetler ve ilahi taahhüt hatırlatılmış ve İslam daveti ile ellerine geçen yeni fırsattan yararlanmaları özendirilmiş oluyor, bunun sonucu olarak bir yandan atalarına bağışlanan üstünlük konumuna karşı teşekkür ve öbür yandan müminlerin elde edecekleri üstünlük konumuna karşı özlem duyma nişanesi olarak yeniden iman kervanına ve Allah'a karşı girdikleri taahhütlere dönmeleri bekleniyor. Bir yandan üstünlük konumuna ve Yüce Allah'ın diğer nimetlerine özendirilirken, diğer yandan aşağıda tanımlanan kıyamet gününün korkunç yönleri konusunda uyarılıyorlar. O gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Sorumluluk ferdidir, hesaplaşma kişiseldir, herkes kendinden sorumludur, hiç kimse başkasını kurtaramaz, bu, çok önemli bir İslami ilkedir, insan iradesi ile iyiyi kötüden ayırt etme yeteneğine dayanan ve Yüce Allah'ın mutlak adaletini içeren ferdi sorumluluk ilkesidir bu, bu ilke bir yandan insanı onurlu konumunun bilincine erdirir, öte yandan da insanın vicdanını sürekli biçimde uyanık tutar, ki, insan eğitiminde, ruh terbiyesinde bu faktörlerin her ikisi de son derece önemli rol oynarlar, ferdi sorumluluk ilkesi, bu pratik yararından ziyade, İslam'ın yüce değerleriyle bütünleştiğinde insanı diğer canlılardan üstün kılan en önemli insani değerdir, şimdi de ayetin devamını okuyalım. O gün, hiç kimseden aracılık kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz. Yani o gün iman ve iyi amelle birlikte Allah'ın huzuruna gelmeyenlere hiç kimsenin aracılığı yarar getirmeyeceği gibi, küfür ve günahların cezasını kaldırmak üzere hiç kimseden fidye de alınmaz ve ayetin son kısmı. O gün, hiç kimse başkalarından yardım görmez. Yani o gün insanları Allah'ın azabından kurtaracak hiçbir yardımcı bulunamaz, burada başkasının yerine hiçbir ödeme yapamayacak, aracılığı kabul edilmeyecek ve fidye önerisine red karşılığı verilecek olan bütün insanlar bir arada düşünüldüğü için çoğu sağsı kullanıldı. Ayrıca genellik anlamı versin diye, ayetin ilk üç cümleciğinde kullanılan ikinci şahıslı ifade biçiminden üçüncü şahıslı ifade biçimine geçiliyor. Buna göre bu ilke, ayete muhatap olan ve olmayan tüm insanlar için geçerli, genel bir ilkedir. Yukarıda okuduğumuz ayetlerin devamında Yüce Allah, Yahudilere bağışladığı çeşitli nimetleri, onların bu nimetleri nasıl karşıladıklarını, nasıl inkarcılığa ve kafirliğe yönelerek yoldan çıktıklarını anlatıyor, söz konusu nimetlerin başında, onların firavunun adamlarından ve firavun tarafından kendilerine uygulanan acı işkenceden kurtarılmaları olayı gelir. 49 Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı, dul, bırakmak suretiyle size çok ağır bir işkence çektiren Firavun hanedanından sizleri kurtarmıştık, bu, sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı. 50 Hani önünüze çıkan denizi yararak sizi, boğulmaktan, kurtarmış ve gözleriniz önünde Firavun ailesini boğmuştuk. Bu ayetler, bir zamanlar içine düştükleri sıkıntılı günlerin tablosunu hayallerinde canlandırıyor, aynı soydan gelmiş olmaları hasebiyle atalarının çekmiş oldukları acıları tekrar gözlerinin önüne getiriyor ve arkasından da kurtarılışlarının manzarasını karşılarına dikiyor. Allah, c, c, onlara, hani sizi sürekli işkence ve baskı altında inleten Firavun hanedanının elinden kurtarışımızı hatırlayın, diye sesleniyor. Bu ifadede, işkence ve baskı, sanki onlara sürekli yedirilen bir yemek, bir besin kaynağı gibidir. Arkasından, onlara çektirilen baskı ve işkencelere çarpıcı bazı örnekler veriliyor. Bu örneklerin başında, Yahudilerin daha zayıf düşüp efendilerine bağımlı lıkları artsın diye erkeklerinin boğazlanıp kadınlarının dul bırakılmaları vahşeti geliyordu kurtuluş tablosu gözlerinin önünde canlandırılmadan önce, uğratılmış oldukları o işkence ve baskıların, Rabbileri tarafından belirlenmiş bir imtihan vesilesi olduğu vurgulanıyor. Böylece, gerek onların ve gerekse şiddete maruz bırakılan herkesin kafasına yerleştirilmek isteniyor ki, kulların sıkıntılı olaylarla karşılaşmaları, imtihan, deneme, fitne ve acıların içinden geçerek pişme amacına dönüktür. Bu gerçeğin, bilincine varanlar, çektikleri sıkıntılardan fayda sağlarlar, başlarına gelen belalardan ibret alırlar ve uyanıklıkları oranında bunlardan kazançlı çıkarlar. Eğer acı çeken kimse çektiği bu acının bir imtihan dönemi olduğunu kavrar ve bu imtihan dönemini başarı ile geride bırakırsa çektiği acı boşuna gitmemiş olur, insan, bu düşünceyi kafasında yaşatınca, çektiği acılara daha kolay katlanabilir, ayrıca, bu acı tecrübeden dünya hesabına deneyim, bilgi, sabır ve dayanma gücü kazandığı gibi, ahiret hesabına da, çektiği acının ecrini sırf Allah'tan beklemek, Allah'a Yakarmak kurtuluşu ondan beklemek ve onun rahmetinden asla umut kesmemek gibi önemli kazançlarla çıkar, böyle olduğu içindir ki, Yüce Allah yukarıdaki işkence ve baskı tablosunun anlatımını, bu, sizin için Rabbinizden gelen çok önemli bir imtihandı, şeklinde düşündürücü bir yorum cümleciği ile noktalıyor. Bu düşündürücü yorumun ve daha önceki işkence ve baskı manzaralarının arkasından sıra kurtuluş tablosuna geliyor. Hani önünüze çıkan denizi yararak sizi, boğulmaktan, kurtarmış ve gözlerinizin önünde firavun ailesini boğmuştuk. Bu kıssa, Bakara suresinden daha önce Mekke döneminde inen bazı surelerde ayrıntılı biçimde anlatılmıştı. Müslümanlar bu konuda gerek daha önce inen surelerle gerekse birlikte yaşadıkları Medine Yahudilerinin elinde bulunan dini kitap ve kıssalardan yeterince bilgi sahibi oldukları için burada bu kıssa sadece hatırlatılmakta yetiniliyor, bu hatırlatmada tablo çizme üslubu ile gerçekleştiriliyor, maksat, Yahudilerin bu tabloyu yeniden kafalarında canlandırmaları ve bu canlı imajdan etkilenmeleridir. Bu tabloda Yahudiler, denizin önlerinde ikiye ayrılışını ve Hazreti Musa'nın, selam üzerine olsun, liderliğinde atalarının kurtuluşunu kendi gözleriyle görür gibi, hatta bu olayı bizzat yaşar gibi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'in burada karşımıza çıkan, gözler önüne serme özelliği, sırf bu büyük kitaba özgü ifade tarzı şaşırtıcı bir örneğidir. Yukarıdaki ayetlerin devamında, Yahudilerin Mısır'dan kurtarılarak ayrılmalarından sonraki maceralardan bize şu kesit sunulmaktadır. 51 Hani Musa ile 40 geceliğine sözleşmiştik de siz onun arkasından bu zağı ilah edinerek zalimlerden olmuştunuz. 52 Sonra bu suçunuz un ardından belki şükredersiniz diye sizi affettik. 53 Hani doğru yola gelesiniz diye Musa'ya kitabı ve furkanı verdik. 54 Hani Musa, kavmine dedi ki, Ey kavmim, sizler bu zağı ilah edinmekle kendinize zulmettiniz, gelin, yaratıcınıza tevbe edin ve nefislerinizi öldürün, yaratıcınız katında bu sizin için hayırlıdır, Allah da tevbenizi kabul etti, hiç şüphesiz o, tevbeleri kabul edendir ve merhametlidir. Hazreti Musa'nın Rabbi ile buluşmak üzere Tur dağına çıktığı sırada onun yokluğunu fırsat bilerek, Yahudilerin tapınmak üzere bir buzağı yapıp ilah edinmeleri hikayesi, Mekke'de bu sureden daha önce inen Taha suresinde ayrıntılı biçimde anlatılır. Yüce Allah burada bu olayı kendilerine sadece hatırlatmakla yetiniyor. Çünkü onlar olayı biliyorlar. Yüce Allah onlara, kendilerini Firavun hanedanının ağır baskı ve işken Allah adına kurtarmış olan peygamberleri Hazreti Musa yanlarından ayrılır ayrılmaz bu zağıya tapacak kadar alçaldıklarını hatırlatıyor ve bu tapınma olayındaki tutumlarının niteliğini, sizler zalimlerden oldunuz, hükmü ile ortaya koyuyor. Gerçekten de, bu zağıya tapan insanların zulmü altında inlerken Allah'ın kendilerine gönderdiği bir peygamber sayesinde kurtulan, fakat kendilerini zulümden kurtaran o peygamber peygamber yanlarından ayrılır ayrılmaz, daha önce kendilerini ezen grubun ilahı olan bu zayı ilah edinenden daha zalim kim olabilir? Buna rağmen Rabbileri bu ağır suçlarını bağışladı ve bu sapıklığın arkasından doğru yola koyulsunlar diye, peygamberlerine Hakke ile batılı birbirinden ayırıcı olan Tevrat'ı verdi. Fakat bu kararmış kalpleri arındırmak, eski temizliklerine yeniden döndürmek kaçınılmazdı, bu sefil ve perişan karakteri ancak hem özü ve hem de uygulanışı bakımından son derece sert ve ağır bir kefaret düzeltebilir.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 nefislerinizi öldürün, yani içinizdeki itaatkârlar, asileri öldürsün, bunu yapan, hem asiyi ve hem de kendini arındırmış olur, bu ağır kefaret ile ilgili rivayetler, olayı böyle anlatır, gerçekten ağır ve uygulaması son derece zor bir yükümlülük, kardeşin kardeşi öldürmesi, insanın gönüllü olarak kendi kendini öldürmesi gibi bir şey, fakat bu kefaret biçimi her türlü kötülüğe balıklama dalan, hiçbir yalancı, Yasaktan kaçınmayan söz konusu sefil ve perişan karakter için gerekli bir uslandırma, yola getirme metodu oluyor. Eğer onlar yasaktan kaçınsalardı, peygamberleri gözlerden kaybolunca bu zağıya tapmazlardı, madem ki sözle kötülükten el çekmiyorlardı, zor kullanılarak kötülükten alıkonsunlar, uslanmalarını sağlayarak bu yolla kendilerine yararlı olacak söz konusu ağır fidyeyi ödesinlerdi. İşte o anda, yani isyanlarından arınmalarından sonra, Yüce Allah'ın rahmeti kendilerine yetişiyor. Allah da tevbenizi kabul etti, hiç kuşkusuz o, tevbeleri kabul edendir ve merhametlidir. Fakat Yahudi aynı Yahudidir, katı kalpliliği, maddeci zihniyeti ve gayb sızmalarına kapalı his dünyası bakımından her dönemin Yahudisi aynıdır. İşte şimdi de bu Yahudi yüce Allah'ı açıkça görmek istediğini söylüyor. Bu isteği ileri sürenler onlar arasından seçilmiş yetmiş kişidir. Hazreti Musa, selam üzerine olsun, onları Rabbi ile sözleşme yapmak üzere yanında götürmek için seçmişti ki, bu kıssa daha önceki Mekke surelerde ayrıntılı biçimde anlatılmıştı. Bunlar Yüce Allah'ı açıkça görmedikçe Hazreti Musa'ya iman etmeyi reddediyorlardı. Kur'an-ı Kerim, Yahudilere, vaktiyle atalarının yaptığı o küstahlığı, onan nankörlüğü hatırlatırken, peygamberimizden olağanüstülükler göstermesini istemek ve müminleri de bu tür isteklerde bulunmaya kışkırtmakla o eski küstahlığa benzer bir küstahlığa düştüklerini ortaya koymayı amaçlıyor. 55 Hani, ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle iman etmeyiz, dediniz de hemen arkasından bakıp dururken sizi yıldırım çarptı. 56 sonra şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik. 57 üstünüze buluttan gölgelik çektik, size kudret helvası ile bıldırcın kuşu indirerek, bağışladığımız helal yiyeceklerden istediğinizi yiyin, dedik, ama onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. Onlar sadece duyularıyla algıladıkları şeylere inanırlar, bunun dışındaki gerçeklerle karşılaştıklarında yapacakları şey kaba bir inat, küstahlık ve bozgunculuktur. Birçok olağanüstülükler ilahi nimetler, af ve bağışlama, bütün bunlar, sadece duyu organlarının algıladıklarına inanan, buna rağmen tartışma ve mızıkçılığı hiç elden bırakmayan ve ancak azaba ve musibete çarpılınca gerçeğe boyun eğen bu katı tabiatı değiştiremiyor. Bu durum, Firavun'un baskıcı yönetimi altında uğradıkları yozlaşmanın, Yahudilerin fıtri yapılarını derinden bozduğunu, yıkıma uğrattığını düşündürüyor uzun süreli bir baskının, bir zorbalığın insanda meydana getirdiği yozlaşmadan daha büyük bir bozulma, daha büyük bir yıkım düşünülemez, böyle bir yozlaşma insan vicdanında yeşeren bütün erdemleri mahveder, bu erdemlerin dayanaklarını yıkarak yerlerine bildiğimiz kölelik ruhunun tohumlarını eker, kölelik ruhunun tipik özelliği, cellat kamçısı altında boyun eğmek, sırtından kamçı kalkar kalkmaz baş kaldırmak, bir Az nimet ve güç bulunca anında şımarmaktır, işte Yahudi vaktiyle böyleydi, o her zaman böyledir, böyle olmaya da mahkumdur. Ve böyle oldukları için küstahça davranıyorlar, işi inada döküyorlar. Hani ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana kesinlikle iman etmeyiz, dediniz. Yüce Allah C, C onları sözünü ettiğimiz sözleşme münasebeti ile dağın üzerinde bulundukları sırada bu küstahlıklarının hak ettiği cezaya çarptırmıştı. Hemen arkasından bakıp dururken sizi yıldırım çarpı verdi. Fakat Yüce Allah'ın rahmeti bir kere daha kendilerine yetişiyor ve olup bitenlerden ibret alıp Allah'a şükretsinler diye yeniden hayata kavuşturuluyorlar, Yüce Allah burada bu nimete nasıl karşılık vermeleri gerektiğini hatırlatıyor. Arkasından şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik. Allah, C, C onları kupkuru çölde nasıl koruduğunu da hatırlatıyor, orada onlara hiçbir emek vermelerine ve hiçbir çaba harcamalarına gerek bırakmaksızın tatlı yiyecekler bağışlamış ve lütufkar tedbiri ile kendilerini çölün kavurucu ikliminden ve güneşin yakıcı sıcağından korumuştu.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 Rivayetlere göre Yüce Allah onları çölün kavurucu sıcağından koruyan gölgelik bulutlar göndermişti, yağmurdan ve buluttan yoksun çöl, ateş fışkırtan ve yala saçan bir cehennemdir. Fakat yağmur ve bulut sayesinde vücutlara ve ruhlara ferahlık bağışlayan huzurlu ve elverişli bir hayat ortamına dönüşür, yine rivayetlerin bildirdiğine göre Yüce Allah onlara bu çöl ortasında ağaçların üzerinde bulabildikleri, bal gibi tatlı, kudret helvası ile kolayca yakalayabildikleri bol miktarda bıldırcın kuşu, bağışlamış, böylece hem uygun yiyeceklere ve hem de huzurlu bir yaşam ortamına kavuşmuşlar, sözünü ettiğimiz bu yiyecekler de kendilerine helal kılınmıştı. Acaba onlar bütün bu nimetler karşısında Allah'a şükredip doğru yola geldiler mi? Ne yazık ki hayır, ayetin son cümleciyi onların nankörce davrandıklarını ve hakkı inkar ettiklerini belirtiyor, sonunda bu nankörlüklerinin akıbeti kendi aleyhlerine tecelli ediyor ve onlar sadece kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Bir yüce Allah'ın dininin özünde bir oluşu, bu dinin son halkasını oluşturan İslam'ın onun daha önceki halkalarının temel ilkelerini onayladığı realitesi. Bu ayetlerin devamında Yahudilerin çeşitli sapıklıkları, isyanları ve inkarcılıkları yüzlerine vurulmaya devam ediliyor. 58 Hani, şu kasabaya girin ve orada ne isterseniz bol bol yiyin, fakat kapıdan girerken secde ederek, bizi bağışla, deyin ki, günahlarınızı affedelim, iyilik edenlere daha fazlasını vereceğiz, dedik. 59 Fakat zalimler o sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler, biz de yaptıkları bu kötülükten dolayı o zalimlere gökten ağıt, bir azap indirdik. Bazı rivayetlere göre burada sözü edilen kasaba, Kudüs'tür, Yüce Allah Yahudilere Mısır'dan çıktıktan sonra oraya girmelerini ve o güne kadar orada oturan Amalikleri kasabadan çıkarmalarını emretmişti. Fakat Yahudiler, Yüce Allah'ın bu emrine uymayarak şöyle demişlerdi. Ya Musa, orada zorba bir millet yaşıyor, onlar çıkmadıkça biz oraya kesinlikle girmeyiz, eğer çıkarlarsa o zaman oraya gireriz, Maide Suresi, 22. Yine Yahudiler, bu kasaba ile ilgili olarak peygamberleri Hazreti Musa'ya şöyle demişlerdi. Onlar orada oldukları sürece biz oraya kesinlikle girmeyiz. Sen ve Rabbin gidin, onlarla savaşın, biz burada kalacağız. Maide Suresi 24 bunun üzerine Yüce Allah Yahudileri 40 yıl boyunca çölde perişan bir halde dolaşmaya mahkum etti, bu dönemin sonunda yetişen yeni kuşak Muhoğlu Yuşa Peygamberin liderliği altında bu kasabayı fethederek içeri girdiler, fakat kasaba kapısından içeri girerlerken Allah saygısının ve alçak gönüllülüğün belirtisi olsun diye secdeye kapanarak ve günahlarımızı bağışla, affet bizi anlamına gelen, hıddatan, diyerek içeri girmesi gerekirken, kendilerine emredilenden başka bir tarzda kapıdan girmişler ve girerken Yüce Allah'ın kendilerine emrettiğinin dışında bir söz söylemişlerdi. Ayetlerin devamında tarihlerinin bu olayı Yahudilerin gözleri önüne seriliyor. Gerçi bu olay, burada sözü edilen Hz. Musa Selam üzerine olsun döneminden sonra meydana gelmişti. Ama burada onların tarihi bir bütün olarak kabul ediliyor. Bu tarihin en eski döneminden günümüze kadar süren Yahudi tarihi aynı gözle değerlendiriliyor. Bu tarihin tümü muhalefetlerle, başkaldırmalarla, isyanlarla ve sapıklıklarla, doludur. Bu olay hangi zaman diliminde meydana gelmiş olursa olsun, Kur'an-ı Kerim, Yahudilere bildikleri bir mesele vesilesi ile sesleniyor, onlara aşinası oldukları bir olayı hatırlatıyor. Bu olayda Yahudiler Yüce Allah'ın yardımı ile belirli bir kasabaya girerler, Yüce Allah onlara bu kasabanın kapısından alçak gönüllü ve saygılı bir şekilde geçmelerini, günahlarının affedilmesi için ona dua etmelerini emretmiş ve böyle davrandıkları takdirde günahlarını bağışlayacağını, aralarındaki iyilere bunun ötesinde nimetler ve imtiyazlar bağışlayacağını vaz etmişti, fakat onlar, alışıla gelmiş, Yahudi geleneği uyarınca bütün bu emirleri çiğnemişler, tersine çevirmişlerdir. Fakat zalimler o sözü kendilerine söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Ayeti kerime kerimede, zalimlerden söz ediliyor, burada özellikle bu kelimenin seçilmesinin nedeni, ya emredilen sözü değiştirenlerin, direktiflere uymayanların bu kişiler olmaları veya eğer bu emirlere uymama suçunu hep birlikte işlemişlerse, zalim, lik sıfatını topluca hak etmelerinden dolayıdır. Biz de işledikleri bu kötülükten dolayı o zalimlere gökten ağır bir azap indirdik. İşte bu olay Yahudilerin çok sayıdaki benzer marifetlerinden biridir. Yüce Allah Yahudilere uçsuz bucaksız çöl ortasında yiyecek ve yakıcı sıcak altında buluttan gölgelikler sunduğu gibi, Peygamberi Hazreti Musa'nın selam üzerine olsun eliyle gerçekleştirdiği çok sayıdaki olağanüstülüklerden ile onlara bol miktarda su da bağışlamıştı. Kur'an-ı Kerim, burada, Yahudilere, bu nimet ve imtiyaza karşı nasıl bir tutum takınmış olduklarını hatırlatarak şöyle buyuruyor. Altmış hani Musa kavmi için su istedi de kendisine, elindeki değneği şu taşa vur dedik, bunun üzerine o taştan on iki tane pınar fışkırı vermişti, her grubun hangi pınardan su içeceği belirlenmişti, Allah'ın size bağışladığı rızıklardan yiyin, için ve yeryüzünde kargaşalık çıkararak azıtmayın dedik. Hazreti Musa kavmi için su istemişti. isteğini kabul eden yüce Allah kendisine asasını belirli bir taşa vurmasını emretti. Asasını taşa vurunca taştan Yahudi kabilelerinin sayısınca 12 tane pınar fışkırdı. Yahudiler, Hazreti Yakup'a İsrail İsrailoğulları diye anılır ve Hazreti Yakup'un 12 oğluna bağlı olarak 12 kola ayrılırlar. Esbat diye bilinen ve Kur'an'da sık sık adı geçenler sözünü ettiğim kabile reisleridir, Yahudiler o dönemde kabile düzeni içinde yaşıyorlar ve her kabile kendi reislerinin ismiyle anılıyordu. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim, her grubun hangi pınardan su içeceği belirlenmişti, buyuruyor. Yani her kabile bu 12 pınar içinde kendisine ayrılan pınarı daha önceden biliyordu. Yüce Allah İsrailoğullarına çeşitli nimetler bağışladığını buna karşın onların da yeryüzünde kargaşa ve bozgunculuk çıkarmamaları gerektiğini vurguladığı ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Allah'ın size bağışlamış olduğu rızıklardan yiyin, için ve yeryüzünde kargaşa çıkararak azıtmayın. Yahudiler kupkuru ve kayalık bir çölün ortasına düşmüşlerdi. Tepelerindeki gökyüzü yalaz ve ateş yağdırıyordu, bir süre sonra Yüce Allah bu yanık kayaları su kaynağına dönüştürdü ve meteorlar yağdıran gökyüzünden de kendilerine kudret helvası ile bıldırcın kuşları indirdi, fakat buna rağmen Yahudinin kokuşmuş karakteri ve aşağılık tineti, bu milletin uğruna Mısır'dan çıkarılarak çöle salındığı yüce amacın düzeyine yükselmesine engel oluyordu. Yüce Allah Yahudileri alçaklık ve horlanmaktan kurtararak kutsal toprakların mirasçısı yapmak ve kendilerini perişanlıktan ve yok olmaktan kurtarmak için Hazreti Musa'nın kontrolünde Mısır'dan çıkarmıştı, hiç kuşkusuz özgürlüğün bir bedeli, onurluluğun bir takım yükümlülükleri ve ellerine verilen ilahi emenatin bir fidyesi vardı, fakat onlar ne bu bedeli ödemek ne bu yükümlülükleri omuzlamak ve ne de bu fidyeyi vermek istiyorlardı. Hatta onlar alışmış oldukları eski basit hayat tarzlarını bırakmaya, geleneksel yiyecek ve içeceklerini değiştirmeye, özgürlük, şeref ve onurluluk yolunda hayatlarına yeni bir düzen vermeye bile razı değillerdi. Hala Mısır'dayken yedikleri yiyecekleri istiyorlar, oradaki geleneksel yiyecekleri olan mercimeği, kabağı, sarımsağı ve soğanı özlüyorlardı. İşte Kur'an-ı Kerim, Medine'de klasik iddialarını ileri süren Yahudilere bu eski olayı, bu çirkin marifetlerini hatırlatarak şöyle buyuruyor. Altmış bir hani dediniz ki, ya Musa, biz tek çeşit yemeğe artık dayanamayacağız, Rabbine dua et de yerin bitirdiği sebze kabağından, sarımsağından, mercimeğinden, soğanından çıkarsın, Musa da size, hayırlıyı daha değersizi ile mi değiştirmek istiyorsunuz, öyleyse bir şehre ininiz, orada ne isterseniz var, dedi. Bunlara alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu, Allah'ın gazabına uğradılar. Öyle oldu, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve Peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. İsyana daldıkları, sınırı aştıkları için bu cezaya çarpıldılar. Hazreti Musa, Yahudilerin bu isteğini tuhaf karşılayarak şöyle demişti: "Hayırlı olanı daha değersiz ile mi değiştirmek istiyorsunuz? Yani, Yüce Allah sizin için üstün olanı murat ettiği halde siz daha değersiz olanı mı istiyorsunuz, Hazreti Musa devam ediyor. Öyleyse şehre inin, orada istediğiniz var. Ayetin bu kısmı iki türlü yorumlanabilir. Ya sizin istediğiniz şey basit ve önemsizdir. Onun için dua etmeye değmez. Bunlar herhangi bir kasabada ya da şehirde bol bol bulunabilir. O halde herhangi bir şehre ya da kasabaya inin. Bu istediklerinizi orada bulursunuz demektir. Ya da alışa geldiğiniz basit, alçak ve haysiyetten yoksun eski hayatınıza dönün. O hayat düzeni içinde mercimek, sarımsak, soğan Kabak ve benzeri sebzeler bulursunuz, Allah'ın sizi temsilci olarak seçtiği yüce davaları bırakın, demektir ki, bu takdirde Hazreti Musa Yahudileri azarlamış ve kınamış oluyor. Ben, bazı tefsir bilginleri tarafından uzak bir ihtimal sayılan bu ikinci yorumu tercih ediyorum, bu tercihimin sebebi, bu ayetin devamında şöyle buyurulmuş olmasıdır. Bunlara alçaklık ve yoksulluk damgası vuruldu, Allah'ın gazabına uğradılar. Çünkü Yahudilerin alçaklık ve yoksullukla damgalanmaları ve Allah'ın c.c. gazabına çarpılmaları, tarihlerinin bu döneminde değil, ayetin şimdi okuyacağımız son bölümünde sözü edilen olaylar meydana geldikten sonra gerçekleşmişti. Öyle oldu, çünkü onlar Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar ve peygamberlerini haksız yere öldürüyorlardı, isyana daldıkları, sınırı aştıkları için bu cezaya çarpıldılar. Yahudiler burada anlatılan duruma Hazreti Musa döneminden birkaç kuşak sonra düştüler. Buna rağmen ayetin bir önceki bölümünde zamanından önce olarak alçaklık ve yoksulluk damgası ile ilahi gazaba çarpılmaktan söz edilmesi mercimek, sarımsak, soğan, kabak gibi sebzeler istemekle sergilemiş oldukları tutuma böyle bir hatırlatmanın uygun düşmesidir. Buna göre Hazreti Musa'nın Şehre'inin şeklindeki söz kendilerine Mısır'daki kölelik hayatlarını ve bu hayattan kurtuluşlarını, sonra da bu kölelik ve horlanma diyarında yemeye alıştıkları şeyleri canlarının çekmesinin basitliğini hatırlatıcı bir işlev taşımakta ve bu işleve pek uygun bir ifade olmaktadır. Yahudilerin tarihinde rastlanan vicdansızlıkların, kalpsizliklerin, nankörlüklerin, saldırganlıkların, acımasızlıkların ve doğru yol rehberlerine dönük düşmanlıkların bir benzerine hiçbir milletin tarihinde rastlanmaz. Bunlar çok sayıda peygamberlerini ya öldürmüşler, ya boğazlamışlar ya da testere ile biçmişlerdir. Bunlar ihlaslı hakikat rehberlerine karşı işlenmiş en çirkin cinayetlerdir. Yahudiler küfrün en çirkinini yapmışlar, en kahpece saldırıları gerçekleştirmişler ve en iğrenç isyanlar işlemişlerdir. Bütün bu alanlarda onlar, başka bir benzeri olmayan alçaklıkların failleri olarak karşımıza çıkarlar. Bütün bunlara rağmen her dönemde şaşırtıcı ve değişmez iddialarla ortaya çıktıkları görülür, tarihin her döneminde sırf kendilerinin doğru yolda olduklarını, sadece kendilerinin Allah'ın seçkin halkı olduğunu, sırf kendilerinin Allah katında ödüllendirileceklerini, Yüce Allah'ın faziletinin ortaksız olarak sadece kendilerine özgü bir imtiyaz olduğunu ısrarla ileri süre gelmişlerdir. Kur'an-ı Kerim, burada Yahudilerin bu klişeleşmiş iddialarını yalanlamakta ve genel kurallarından birini belirlemektedir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de anlatılan kıssaların ya girişinde, ya ortasında ya da bitiminde böyle sık sık genel bir kuralın ifade edildiği görülür. Bu genel kural, insanın Yüce Allah'a c, c, teslim oluşunu ve salih ameller işlemeye kaynaklık edecek şekilde ona iman etmeyi sağlayan bütün inanç sistemlerdir özde bir oldukları ilkesidir. Bu ilkeye göre, Yüce Allah'ın fazileti hiçbir dar görüşlü tasubun sınırları arasında hapsedilemez, o bütün zamanlarda ve dönemlerde yaşayan müminlerin ortak imtiyazıdır. Her mümin topluluk kendi dinine bağlı kalmanın sonucu olarak bu ilahi imtiyazdan pay alır. Bu kural, bir sonraki peygamberlik döneminin başlangıç tarihine kadar geçerlidir. Yeni bir peygamberlik dönemi baş bütün inanmışların bu peygambere bağlanmaları gerekir. 62 müminler ile Yahudi, Hristiyan ve Sabi'lerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp iyi ameller işleyenler, hiç şüphesiz, Rabbileri katında mükafatlarını alacaklardır, onlar için korku yoktur, onlar artık hiç üzülmeyeceklerdir. Burada, müminlerden maksat Müslümanlardır. Arapçadaki hadudan maksat, Allah'a dönenler ya da Yehudanın evlatları olduklarına inanan Yahudilerdir. Nasara'dan maksat, Hazreti İsa'nın yolundan giden Hristiyanlardır. Sabiilerden maksat ise en geçerli görüşe göre müşrik Araplardan kopmuş bir zümredir. Bunlar milletlerinin izlediği puta tapıcılık geleneğinin doğruluğundan kuşku duyarak ruhlarını tat min edecek başka bir inanç sistemi aramış ve bu arayışları sonucunda tevhid inancını benimsemiş Araplardır. Bazı açıklamalara göre bu Araplar hiçbir ilahi rehberin çağrısına muhatap olmaksızın ırkdaşlarının tapınma geleneklerini bir yana bırakarak ilk hanif dinine yani Hazreti İbrahim'in şeriatine göre ibadet etmeye yönelmişlerdi. Bundan dolayı müşrikler onlara, sapıklar yani atalarının dininden ayrılanlar demişlerdi, daha sonra Müslümanlar da onlar tarafından bu unvanla anılacaktır, İşte bu yüzden Arapların bu zümresine, sabiler adı verilmiştir, bu görüş, bazı tefsir bilginleri tarafından, bunların yıldızlara tapan kişiler olduğu savunulan görüşten daha geçerlidir okumuş olduğumuz bu ayet bize şunu anlatıyor sözü geçen bu zümreler içinde Allah'a ve ahiret gününe inanarak salih ameller işleyen herkes Allah katında hak ettiği mükafata kavuşacaktır böyleleri için ne korku ve ne de hüzün ve keder kesinlikle söz konusu olmayacaktır önemli olan inanç sisteminin özüdür bu konuda hiçbir ırk ve millet tasubu geçerli değildir elbette ki bu kural. Peygamber Efendimizin, salat ve selam üzerine olsun, peygamberliği öncesi için geçerlidir, yoksa Peygamberimizin gelişi ile iman mükemmel ve en son şeklini almıştır. Yukarıdaki ayetlerin devamında, Müslümanların işitmesi de hedeflenerek, Medine Yahudilerine hitaben ataları İsrailoğullarının tutumu gözler önüne seriliyor. Altmış üç hani sizden kesin söz almış ve tur dağını üstünüze çıkararak, size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekileri hatırlayın ki, takva sahiplerinden olasınız, dedik. Altmış dört bunun arkasından verdiğiniz sözden döndünüz, eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlı ve merhameti olmasaydı kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Daha başka surelerde ayrıntılı biçimde anlatılan bu sözleşme, incelemekte olduğumuz surenin ileride karşımıza çıkacak ayetlerinde de kısmen ele alınıyor, burada, Yahudilerin başları üzerine kaldırılan taşın sembolize ettiği kuvvet imajı ile Allah'la ahidleştikten sonra sırt çevirmemeleri ve kararlılıkla sarılmaları, istenen bu sözleşmeye Yahudilerin bağlı kalabilme güçlüğünün hem psikolojik ve hem de ifade açısından uyumlu bir manzara şeklinde tablolaştırılması son derece önemlidir. İnanç meselesi gevşeklik ve kaypaklık kaldırmaz, ciddiyetsizlik, alaycılık, umursamazlık ve yarım yamalak çözüm kabul etmez. O, Yüce Allah ile müminler arasında imzalanan bir ahit, bir kesin sözleşmedir. Bu itibarla son derece ciddi ve gerçektir. Ciddiyetsizliğe ve kaypaklığa hiç tahammülü yoktur. Bu taahhüdün, sözleşmenin ağır yükümlülükleri vardır. Fakat bu onun tabiatı gereğidir. O son derece önemli şu evrende var olan her şeyden daha önemli bir meseledir. Buna göre, insanın ona ciddi, kararlı, yükümlülüklerinin bilincine varmış, tüm gücünü ve azmini yoğunlaştırmış ve bu yükümlülükleri noktası noktasına yerine getirmeye kesin biçimde niyetlenmiş olarak sarılması gerekir. Bu yükümlülük altına giren kimsenin, rahat, sorumsuz ve başıboş hayata veda ettiğini idrak etmesi gerekir. Nitekim Peygamber Efendimiz, salat ve selam üzerine olsun, bu yükümlülüğü omuzlamakla görevlendirildiğinde eşine, ya Hatice, artık uyku dönemi geride kaldı, diyordu, Yüce Allah da ona bu yükümlülükle ilgili olarak. Gerçekten biz sana ağır bir söz yükleyeceğiz, Müzemmil Suresi, 5 buyurdu. Yüce Allah işte bu yükümlülükle ilgili olarak yukarıdaki ayette Yahudilere şöyle buyuruyor. Size verdiğimizi kuvvetle tutun ve içindekileri hatırlayın ki, takva sahiplerinden olasınız. Demek ki, bu tahüde kuvvetle, Ciddiyetle, yoğunlaştırılmış duyguların kararlılığı ile sarılmak gerektiği gibi onun içeriğini hatırda tutmak, mahiyetinin bilincine varmak ve bu mahiyete göre biçimlenmek de zorunludur. Ancak o zaman bu taahhüt gelip geçici bir duygusal tezahür, bir heyecan ve güç gösterisi olmaktan kurtarılabilir. Çünkü bu ilahi taahhüt başlı başına bir hayat tarzıdır, kavram ve bilinç olarak kalbit yer eden, pratik bir düzen olarak hayatta yerini alan, edep ve ahlak kuralı olarak davranışlara yansıyan, takvaya, yüce Allah'ın gözetimi karşısında duyarlı olmaya ve akıbet endişesini hissettiren kendine özgü bir hayat tarzı. Ama heyhat, Yahudi'yi bilinen karakteri bir kere daha yakaladı, geleneksel tinetine bir kez daha yenik düştü. Bunun arkasından verdiğiniz sözden döndünüz, fakat çok geçmeden yüce Allah'ın rahmeti imdatlarına yetişti ve yüce inayetiyle üzerlerine kanat gerdi de onları kesin bir hüsrana uğramaktan kurtardı, eğer Allah'ın üzerinizdeki fazlığı ve merhameti olmasaydı, kesinlikle hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Yüce Allah bir kere daha Yahudilerin sözlerini bozmalarını, geriye doğru adım atmalarını, taahhütlerinden dönmelerini, ona sarılmakta yetersiz kalışlarını, yükümlülüklerine katlanacak gücü gösteremeyişlerini, arzularına ve kısa vadeli menfaatlerine yenik düşmelerini belgeleyen bir olayı yüzlerine vuruyor. 65 içinizden cumartesi yasağını çiğneyenleri bilmiş olmaksınız onlara aşağılık maymunlara dönün dedik 66 bu cezap onu görenlere ve sonradan gelip işitenlere ibret ve takva sahiplerine öğüt yaptık Yahudilerin cumartesi yasağını çiğnemeleri olayı Kur'an-ı Kerim'in başka bir suresinde ayrıntılı biçimde anlatılır orada şöyle buyuruluyor Onlara deniz kenarındaki kasabanın durumunu sor, hani onlar cumartesi yasağına uydukları gün balıklar akın akın geliyor, bu yasağa uymadıkları gün balıklar gelmiyordu, Araf suresi 163. Yahudiler, Yüce Allah'tan haftalık kutsal bir tatil günü istemişler, Yüce Allah da Cumartesi gününü onlar için kutsal bir tatil günü olarak belirlemişti, o gün hiçbir dünya işi yapmazlardı, fakat bir süre sonra onları Cumartesi günü bollaşan ve diğer günler ortadan kaybolan balıklarla imtihan etti, fakat Yahudi bu imtihanı kaybetti, onda başarılı olamadı, elinin yakınına kadar gelen avdan vazgeçip bu kazanması ondan nasıl beklenebilirdi, bu avı? Tahüdüne bağlı kalmak ve vermiş olduğu sözü tutmak için mi kaçıracaktı? Böyle bir özverinin Yahudi tabiatında yeri yoktu. Bundan dolayı Yahudiler Cumartesi yasağını çiğnediler, bu çiğnemeyi bilinen kaypak metodları ile gerçekleştirdiler. Cumartesi günü balıkların önünde bir engel oluşturarak denizle irtibatlarını kesiyorlar, fakat onları avlamıyorlardı. Gün sona erince hemen işe girişerek denizle bağlantısı kesilmiş olan balıkları yakalayıveriyorlardı. Şimdi şu ilahi buyruğu tekrar okuyalım. Aşağılık maymunlara dönün. Böylece Yahudiler Yüce Allah'a vermiş oldukları sözden dönmenin, irade sahibi insan düzeyinden geriye doğru adım atmanın hak ettiği cezaya çarpılmış oldular. Çünkü onlar söz konusu kurnazca tutumu benimsemekle, kendilerini, hareketleri irade sonucu olmayan ve midesinin sesine karşı koyamayan bir hayvanın düzeyine indirdiler. Onlar insanı insan yapan en temelli özellikten ani Allah'a verilen söze bağlı kalmayı, sağlayan üstün irade özelliğinden sıyrılır sıyrılmaz bu aşağı düzeye inmiş oldular. Onların vücut yapıları ile gerçek maymuna dönüşmüş olmaları şart değildir, ruhları ve düşünceleri ile zaten maymuna dönüşmüşlerdi, duyguların ve düşüncelerin izleri yüzlere yansır, mimiklerde çehreyi etkileyen, orada derin izler bırakan belirtilerdir. Bu olay gerek o dönem ve gerekse daha sonraki dönemlerde Yüce Allah'ın emirlerini çiğneyenler için önleyici bir ibret dersi ve her asırdaki müminler için de yararlı bir öğüt oldu. Bu cezayı, onu görenlere ve sonradan gelip işitenlere ibret ve takva sahiplerine öğüt yaptık. Yukarıdaki ayetlerin son bölümünde, bakara, yani Sır kıssası karşımıza çıkar, bu kıssa burada, daha önceki İsrailoğulları kıssaları gibi kısaca değil, hikaye üslubuna uygun biçimde ayrıntılı olarak anlatılır. Çünkü bu kıssa ne daha önce inen Mekki surelerde ve ne de başka bir surede yer almamıştı, bu kıssa Yahudi'yi karakterize eden inatçılık, mızıkçılık, söylenene karşı koyma ve bu yolda bahaneler uydurulmuştu mahuyunun canlı bir tablosunu gözler önüne sermektedir, okuyalım. 67 Hani Musa, kavmine, Allah size bir sığır kesmeyi emrediyor, dedi de kavmi kendisine, bizimle alay mı ediyorsun, deyince, o da onlara, cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım, dedi. 68 onlar Rabbine dua et de bize o sığırın nasıl olduğunu açıklasın dediler Musa da Rabbim o sığır ne yaşlı ve ne de körpe olup bu ikisi arasında orta yaşlıdır diyor Haydi size emredileni yapın dedi 69 onlar Rabbine dua et de bize o sığırın rengini bildirsin dediler Musa da Rabbim o sığır görenlerin gözüne hoş gelecek parlak sarı renktedir diyor dedi Yetmiş onlar, Rabbine dua et de bu sırrı bize iyice tanımlasın, biz sığırları birbirinden ayır edemez olduk, Allah dilerse bu karışıklığın içinden çıkarız, dediler. Yetmiş bir Musa, Rabbim, o, boyunduruğa koşulup toprak sürmemiş, toprak sulamada kullanılmamış, özürsüz ve alıcağısız bir sığırdır, diyor, dedi, bunun üzerine onlar, işte şimdi hakkı ile anlattın, diyerek tanımlanan sığırı kestiler, neredeyse bunu yapmayacaklardı. Yetmiş iki hani bir adam öldürmüştünüz de bu suçu birbirinize atmaya kalkmıştınız, oysa Allah gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı. 73 bu amaçla, kesilen sığırın bir parçasını o öldürülen adamın cesedine değdirin, dedik, işte Allah böylece ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Bu küçük kıssa, az önce okuduğumuz ayetlerden anlaşılabileceği gibi, birkaç bakımdan incelenebilir. Bu ayetlerde dikkatimizi çeken ilk husus, Yahudilere atalarından miras kalan karakterlerini açığa vurmalarıdır. Yine bu ayetlerde yaratıcının gücü, ölümden sonra dirilme gerçeği, hayatın ve ölümün özelliği kanıtlanmaktadır. Ayrıca bu kıssanın başlangıcı, sonucu ve konumu bakımından sergilediği ifadesi, sanatı da dikkatimizi çeken noktalar arasındadır. Yahudi tabiatının temel karakteristik özellikleri bu sığır kıssasında açıkça görülür, bu özelliklerin en başta geleni kalpleri ile Yüce Allah arasındaki ilişkinin kopuk oluşudur, ki bu ilişki, ipince şeffaflığın, görünmeyene inanmanın, Allah'a güvenin ve peygamberlerin getirdiği mesajları onaylama yeteneğinin kaynağını oluşturur, bu özelliklerin diğerleri de, yükümlülükleri üstlenmekten kaçınma, çeşitli bahaneler ve mazeretler uydurma kalp bozukluğu ile dil kabalığından kaynaklanan alaycılıktı. Sebebine gelince, Peygamberleri kendilerine, Allah size bir sığır kesmeyi emrediyor, dedi. Bu söz, bu biçimi ile içeriğini onaylayıp yerine getirilmesi için yeterlidir. Çünkü sözü söyleyen peygamberleri aynı zamanda kendilerini Yüce Allah'ın rahmeti, gözetimi ve direktifi ile onur kırıcı bir işkence hayatından kurtarmış olan liderleridir. Üstelik bu peygamber, bu direktifin kendi emri, kendi görüşü olmadığını, bu emrin kendilerini Hidayeti doğrultusunda ilerletmek. İsteyen Yüce Allah'dan geldiğini belirtiyor, buna karşılık verdikleri cevap, küstahlıktan, edepsizlikten ve şanlı peygamberlerini alaycılıkla, dalgacılıkla suçlamaktan ibaret oldu. Sanki peygamber olması bir yana, Yüce Allah'ı tanıyan sıradan bir insanın bile Yüce Allah'ın adını ve emrini alay ve maskaralık malzemesi yapması düşünülebilirmiş gibi peygamberlerine şöyle soruyorlar. Bizimle alay mı ediyorsun? Hazreti Musa'nın bu küstahlığa karşı cevabı Allah'a sığınmak, onları tatlı dille sitemli ve dolaylı bir üslupla Yüce Allah karşısında takınılması gereken edebe çağırmak, onun hakkındaki asılsız düşüncelerin ancak bu edebi bilmeyen ve takınamayan cahillere layık olduğunu kendilerine anlatmak olmuştur. Cahillerden biri olmaktan Allah'a sığınırım. Aslında bu sitemli ifade onları kendine getirmeye, Rabbilerine döndürmeye ve peygamberlerinin emrini yerine getirmelerini sağlamaya yeterliydi, fakat unutmayalım ki, Yahudiler ile karşı karşıyayız. Evet, onlar peygamberlerinin bu yalın sözü üzerine ellerini herhangi bir sığra uzatıp onu kesebilirlerdi. Bunu yapmalarında herhangi bir güçlük yoktu. Böyle yapsalar Allah'ın emrine uymuş ve peygamberlerinin sözünü tutmuş olacaklardı. Fakat itirazcı ve kaypak karakterleri hemen depreşi verdi. Bunun sonucu olarak peygamberlerine şu soruyu yönelttiklerini görüyoruz. Rabbine dua etle bize o sırrın nasıl olduğunu açıklasın dediler. Bu soru bu biçimi ile şunu ortaya koyuyor, onlar Hazreti Musa'nın bu emirle kendileri ile alay ettiğinden hala kuşku duyuyorlar, sebebine gelince her şeyden önce bizim için Rabbine dua et demekle Yüce Allah'ın sadece Hazreti Musa'nın Allah'ı olduğunu, aynı zamanda kendilerinin de Rabbi olmasının söz konusu olmadığını, meselenin kendilerini değil sadece Hazreti Musa ile onun Allah'ını ilgilendirdiğini, söylemek istiyorlar. Ayrıca Hazreti Musa'dan boğazlanacak sığırın nasıl olduğunu Rabbinden öğrenmesini istiyorlar. Burada sorulan bu soru her ne kadar hayvanın niteliğini öğrenmeye dönük gibi görünüyorsa da aslında karşı gelme ve alay etme anlamı taşır. Nasıl bir şeydir o? O bir sığırdır. Peygamberleri bunu onlara işin başında hiçbir nitelik ve özellik belirtmesine yer sizin söylemişti. Bir sığır, o kadar Burada Hazreti Musa'nın onları doğru yola döndürmek amacı ile sorularına soruyla cevap verme yoluna başvurmamaya özen gösterdiğini görüyoruz, eğer böyle yapıp onların sapık soru sorma üslubunu benimsemiş olsaydı, kendileri ile kelimelerle oynamak anlamına gelebilecek biçimsel bir tartışmaya girme tehlikesi ile karşılaşabilirdi. Hazreti Musa, bunun yerine onlara, Allah tarafından sapıtmış aptallarla başa çıkmakla görevlendirilmiş eğitici bir öğretmene yakışacak bir ağırbaşlılıkla cevap veriyor. O sığır ne yaşlı ve ne de körpe olup bu ikisi arasında orta yaşlıdır. Yani söz konusu sığır ne çok yaşlı ve ne de körpe bir danadır, bu ikisi arasında bir yaştadır. Hazreti Musa, bu kısa açıklamanın arkasından onlara şu kesin ifadeli nasihati yöneltir. Haydi, artık, size emredileni yapıverin. Sözü uzatmak istemeyenler için bu kadar açıklama yeterliydi, yeterliydi, çünkü peygamberleri onları iki kere doğru yola çekmiş, kendilerine soru sormanın ve emir almanın gerekli edep kurallarını tanıtmıştı, artık ne çok kocamış ve ne de körpe olmayan orta yaşlı herhangi bir sığırı yakalayarak omuzlarına bindirilen yükümlülükten arınmaları, bu hayvanı keserek Rabbilerinin emrini yerine getirmeleri, kendilerini karmaşık ve baskının sıkıntısından kurtarmaları beklenirdi, fakat, Yahudi bildiğimiz Yahudidir, nitekim, yine sorularına devam ediyorlar. Rabbine dua et de bize o sığırın rengini bildirsin, dediler, yine bizim için Rabbine dua et, teranesi, Yahudiler bu soru ile konuyu didiklemeye giriştikleri ve ayrıntıya girmeyi istedikleri için kendilerine verilecek cevabın da ayrıntıya girmesi kaçınılmazdı, okuyoruz. Rabbim, o sığır görenlerin gözüne hoş gelecek parlak sarı renktedir, diyor. Böylece kendi elleriyle kendi tercih alanlarını daralttılar, daha önce, istedikleri herhangi bir sığırı kesebilecekleri halde şimdi sıradan bir sığırı kesmekle işleri bitmiyordu, bunun yerine ne kocamış ve ne de körpe olmayan orta yaşlı bir sığır bulmak idiler. üstelik bu sığır, alacağısı sapsarı renkte olmalıydı, ayrıca ne zayıf ve ne de şişman olacak, görenlerin gözlerine hoş gelecekti, insanların gözleri ancak sağlıklı, canlı, hareketli, gürbüz ve parlak tüylü bir inek görünce hoşnut olabilirdi, çünkü insanlar genellikle canlı ve ölçülü görüntülerden hoşlanır, buna karşılık sünepe ve uyumsuz görüntülerden nefret ederler. Artık işi inatla kurkalamaları fazlası ile yeterliydi, fakat yollarına devam ederek meseleyi daha karmaşık ve kendileri için daha zor hale getiriyorlardı. Yüce Allah buna karşılık işlerini daha da zorlaştırıyordu. Şimdi bir kere daha söz konusu sığırın nasıl olması gerektiğini soruyorlardı. Rabbine dua et de bu sığırı bize iyice tanımlasın. Bu anlamsız ve inatçı sorularını meselenin kendileri için içinden çıkılmaz hale gelmesine, zira sığırları birbirinden ayır dedemez duruma düşmelerine bağlıyorlar. Sığırları birbirinden ayır dedemez olduk. Üstelik bu defa cahilliklerinin farkına varmış olacaklar ki şöyle diyorlar: Allah dilerse bu karışıklığın içinden çıkarız. Ama artık bu işin kendileri için daha karmaşık ve daha zor bir hale gelmesi, serbest tercih alanlarının daha da daraltılması ve sınırlandırılması, kesecekleri sığırda daha önce aranmayan ve öngörülmeyen yeni nitelikler aranması kaçınılmazdı, okuyoruz. Rabbim, o, boyunduruğa koşulup toprak sürmemiş, toprak sulamada kullanılmamış, özürsüz ve alıcağısız bir sığırdır, diyor dedi. Görülüyor ki, artık kesilecek sığır sadece orta yaşlı, sapsarı, parlak görüntülü olmakla kalmayacaktı. Hatta bunlara ek olarak zayıf, çift sürmede kullanılmamış ve sulama işlerinde hizmet görmüş olmaması da yeterli değildi. Bütün bunlar yanında beneksiz ve alıcağısız olması da gerekiyordu. Ancak şu anda, yani iş iyice karmaşık hale geldikten, aranan şartlar üst üste yığıldıktan ve serbest tercih alanı iyiden iyiye daraldıktan sonra akılları başlarına gelir gibi olduğunda şöyle diyorlar. İşte şimdi hakkı ile anlattın. İşte şimdiymiş, sanki o ana kadar kendilerine anlatılanlar hakke, gerçek değilmiş, ya da o ana kadar anlatılanların gerçek olduğunun farkına varamamışlardı da akılları şimdi başlarına gelmiş. Sonunda tanımlanan sığırı kestiler, az kalsın bunu yapmayacaklardı. İşte o zaman, yani kendilerine verilen emri uygulayıp yükümlülüklerin gereğini yerine getirdikten sonra, Yüce Allah söz konusu emrin ve yükümlülüğün amacını kendilerine açıklıyor. Hani bir adam öldürmüştünüz de bu suçu birbirinize atmaya kalkıştınız, oysa Allah gizlediğinizi ortaya çıkaracaktı, bu amaçla, kesilen ineğin bir parçasını öldürülen adamın cesedine değdirin, dedik, işte Allah böylece ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size ayetlerini gösterir. Burada kıssanın ikinci yönüne, yani Yüce Allah'ın kudretini, tekrar diriliş realitesini, ölüm ile hayatın mahiyetini kanıtlayan kısmına geliyoruz. Kıssanın bu bölümünde hitap üçüncü şahıstan ikinci şahısa yöneltiliyor. Yüce Allah burada sığır kesmenin hikmetini Hazreti Musa'nın kavmine açıklıyor, onlar aralarından birini öldürmüşlerdi, herkes bu cinayetten kendini uzak tutarak suçu bir başkasına atıyordu, ortada bir şahit yoktu, bu yüzden Yüce Allah gerçeği doğrudan doğruya öldürülen adamın dilinden açıklamayı murat etti, sığırın kesilmesi bu adamın diriltilmesine vesile kılınmıştı, kesilen hayvanın bir parçası cesede değil dirilince adam yeniden canlanı verdi. Böylece kendisini kimin öldürdüğünü haber verme, öldürülüş olayının etrafını saran kuşku bulutlarını dağıtarak en güvenilir kanıtla gerçeği açığa çıkarma fırsatı doğmuştu. Acaba böyle bir vesileye niçin gerek duyulmuştu? Çünkü Yüce Allah vesilesiz olarak da ölüyü diriltebilirdi. Sonra kesilmiş inekle yeniden diriltilen ölü arasında ne gibi bir ilişki vardı? Sığır eski Yahudiler arasında da adet olduğu üzere kurban olarak kesiliyor ve bu kurbanın bir parçası aracılığı ile ölen adamın cesedine yeniden can geliyor. Aslında kesilen hayvanın vücudundan alınan parçada ne hayat var ve ne de yeniden canlandırma gücü, o sadece yüce Allah'ın gücünü o adamlara gösteren zahiri bir vesileden ibarettir. O Allah'ın gücü ki, insanlar O'nun nasıl işlediği hakkında hiçbir bilgiye sahip değildirler, onlar bu gücün etkilerini ve sonuçlarını görüyorlar, fakat ne mahiyetini ve ne de nasıl işlediğini kavrayamıyorlar. İşte Allah böylece ölüleri diriltir. Yani, burada bizzat gördüğümüz fakat nasıl olduğunu bilemediğiniz bu diriltmede olduğu gibi Yüce Allah hiçbir zorluk ve sıkıntı çekmeden ölüleri diriltiverir. Ölümün tabiatı ile hayatın tabiatı arasında insanların başlarını döndürecek derecede korkunç bir mesafe var. Fakat ilahi kudretin yanında böyle uzaklık gibi kavramlara yer yoktur. Nasıl olur? Bunu hiç kimse anlayamaz. Hiç kimsenin bunu kavraması mümkün değil. Bu şaşırtıcı realitenin özünü ve biçimini kavramak ilahi sırlardan biridir ve bu niteliği ile biz faniler aleminde buna imkan yoktur. İnsan aklı sadece bu sırrın kanıtladığı realiteleri kavrayabilir ve oradan ders alabilir. O, size düşünesiniz diye ayetlerini gösterir. Şimdi de bu kıssanın sergilediği edebi güzelliğe ve daha önceki ayetler ile arasında bulunan uyuma sözü getirelim. Hikayemiz kısacıktır, onun baş tarafını okurken kendimizi bir meçhulün, bir bilinmeyenin karşısında buluyor arkasından ne geleceğini bilmiyoruz, yani kıssanın baş tarafını okurken, Yüce Allah'ın Yahudilere niçin bir sığır kesmelerini emrettiğini anlayamıyoruz, nitekim Yahudiler de işin başında bu emrin sebebini bilmiyorlardı, Yüce Allah böylelikle onların itaat, söz dinleme ve teslimiyetlerinin derecesini ölçmüş oluyordu. Sonra kıssanın akışı içinde Hazreti Musa selam üzerine olsun ile kavmi arasında ardarda karşılıklı konuşmalar oluyor. Fakat bu arada Hazreti Musa ile Rabbi arasında neler cereyan ettiğini belirtmek üzere bu karşılıklı konuşmalara ara verildiğini görmüyoruz. Oysa bu konuşmaların her defasında Yahudiler Hazreti Musa'dan Rabbine bir soru sormasını istiyorlar. O da istenen soruyu gerçekten soruyor ve aldığı cevabı onlara iletiyordu. Fakat kıssanın akışı içinde Musa, Rabbine sordu ve Rabbi, Musa'ya cevap verdi şeklindeki ifadelere rastlanmıyor. Doğaldır ki, Allah'ın yüceliğine yakışan bu sükut, bu lafa karışmama ve karıştırılmama üslubudur. Bu üslubun Yahudilerce benimsenen bir inatçı polemik üslubu ile aynı paralelde olması, tabii ki, söz konusu olamazdı. Kıssanın sonu bir sürprizle, beklenmeyen bir olayla noktalanıyor, nitekim Yahudiler de böyle bir gelişme beklemedikleri için sürprizle karşılamışlardı. Bu sürpriz gelişme, boğazlanan bir sığırın vücudundan koparılmış bir parçanın, başka bir deyimle ne canlı olan ve ne de hayat unsuru içeren bir vücut parçasının basit bir dokunuşuyla ölmüş bir cesedin dirilmesi ve konuşmaya başlamasıdır. İşte bu özellikleri dikkate alınca Kur'an'ın ilginç kıssalarından birini oluşturan bu kısacık kıssada edebi ifadenin güzelliği ile konunun anlatım hikmetinin buluştuğunu görürüz. Gerek Yahudilerin kalplerinde hassasiyet, ürperti ve korku uyandırması gereken bu son kıssanın tasvir ettiği canlı manzaranın arkasından ve gerekse daha önce gözler önüne serilen canlı tabloların, olayların, ibretlerin ve derslerin arkasından bütün beklentilere ve öngörülere ters bir sonuçla karşı karşıya geliyoruz. 74 bütün bu olaylardan sonra kalpleriniz yine katılaştı. Şimdi onlar taş gibi, hatta taştan bile daha katıdırlar. Çünkü öyle taşlar var ki içlerinden ırmaklar akar. Yine öyle taşlar var ki çatlarlar da bağırlarından su fışkırır. Yine öyle taşlar var ki Allah korkusu ile dağlardan yuvarlanıp aşağı inerler. Allah yaptıklarınızdan asla habersiz değildir. Burada onların katı kalpleriyle karşılaştırılan taşlar, bütün özellikleriyle Yahudiler tarafından bilinen nesnelerdi. Çünkü daha önce onlar yarılarak 12 pınar fışkırtan taşı gözleriyle görmüşlerdi. Yine onlar, yüce Allah'ın tecelli etmesi üzerine koca dağın parçalanıp aşağıya yuvarlandığını ve Hazreti Musa'nın da baygın bir halde yere düştüğünü de görmüşlerdi.